أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرس العظيم صلى الله تعالى وسلم عليك يا سيد يا محمد جزا الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله مع تصيدهنا محمدنا الوسيلة تجعل في مصلفينه محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره ve Cebu Şerif'in bu mübarek gecesinde sizlerle beraber olmaya bizleri muvaffak eden Allah'ımıza fazlu keremiyle bizlere bu sohbeti nasip edecek olan, bizlere bu imkanları halk eden, sebepler yaratan, manileri izale buyuran Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Bir ayet okumak, bir hadis okumak, bir sohbet yapmak, bir ders yapmak kolay işte değil yani. Çok engeller var, çok maniler olabilir. Sağlıktan, sıhhatten, Tutun da daha bir nice esbab Mevla hala yaratıyor da bu cemiyetler, toplantılar, dersler, sohbetler müyesser oluyor. Bunlar kolay iş değil. Ne maniler görüldü, ne kadar zamanlar sohbetler yapılamadı. Onun için hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Rabbimiz bu mübarek ayında, kendi ayında, haram ayında, Recep ayında bizleri, Oruca muvaffak ediyorsa, namaza muvaffak ediyorsa, zikre muvaffak ediyorsa, bunlar Rabbimizin lütfudur, keremidir. Çok hamd etmek, çok şükretmek lazım. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Yani, sağlığın şükrü, e, diyelim Allah vücuduna sıhhat verdi, oruç tutarsın, namaz kılarsın, efendim zikredersin, mal verdi çok, zekat verirsin, sadaka verirsin. Yani, her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilmesi lazım. Allah muhafaza ne kullar var, ne insanlar var. Bir kere Allah demekten haberleri yok, bir zikretmezler, bir kere alınları secdeye değmemiş insanlar var. İslam memleketinde oldukları halde, Müslüman ana babadan doğdukları halde bir secde nasip olmamış insanlar var. Bakıyorum, şaşırıyorum, kalıyorum. yani. Adamın bir namaz derdi yok, abdest derdi yok. Akşam mı geçiyor, yatsı mı girdi, sabah mı çıktı, Recep ay mı girdi? Hiç böyle bir telaşesi yok insanların. Birçoğu bu işlerden gafil vaziyette. Nefesleri tüketiyorlar. Farzlar, vacipler üzerlerinde kalıyor, borçlar kalıyor. Tabi Müslüman değilse zaten farz vacip yok. Ona cehennem vacip oluyor. Ama Müslümansa da bu kadar sorumluluk gerektiren mesuliyetli işler var. Bunların yerine getirilmesi icap eder. Amma ve lakin insanlar gafil. Dünya işlerinden haberdarlar, efendim maaşını, hesabını biliyor. İşte yok emekli miydi, yok hangi gündü, ne alacaktı, verecekti, çekti, sen etti, sigortaydı, bilmem, bağ kurdu vesaire Bunlardan gaflet eden yok. Dünya işlerinden habersiz yok. En özürlü dediğin adam bile bakıyorsun, dünya işini senden benden iyi anlıyorum. Tımarhanede gitsen, deli raporlu adamlar dünya işlerin senden, benden iyi takip ederler. Ama en akıllı geçen adamlar bile ahiret işlerinden gafil oluyorlar. Bu fırsatlar geliyor, geçiyor, gidiyor. Bu ömürler tükeniyor. Bir daha elef girecek fırsatlar değil. Ha bak recep Şerif ilk gecesi geçti, ilk cuma gecesi, regaib gecesi geçti. Her gecesi faziletli tabii. Ve lakin şimdi bak on gece geliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan ne büyük gece. Allah'ımızın en sevdiğim gece buyur En sevdiğim gün Recep'in yarısı buyurduğu gün geliyor mesela. Kimi haber olacak şimdi? Önümüzdeki pazartesinin ne önemi var? Pazarı pazartesiye bağlayan gecenin ne önemi var? Bu her hafta gibi midir? Her ay gibi midir şimdi mesela? Ondan sonra yirmi gece geliyor. Miraç gecesi ne büyük gece mesela. Orucun, namazı, faziletleri, ibadetleri, zikirleri. işte. 11. gün günde, şimdi ikinci zikiri başladı. Sübhanele Şübhan, e, hadis-i samet yüz kere okunuyor. İşte amel etmeye merak olanlar gayret ediyorlar. Salih amel işlemek isteyenler fırsatları değerlendiriyorlar. Ama bunlar azaldıkça azaldı. Sayıları çok azaldı. Bir de burada huzur ararsan, huşu ararsan, e işte Allah rızası için yapan, işte Mevla'yı görür gibi amel eden falan, o zaten e, bu ümmetin en son en ilk kaybettiği şey huşu en son kaybedeceği şey namazın zahiridir. Evvelü ma tefkidûne min dinikumul huşû'u buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dininizden ilk kaybedeceğiniz, yitireceğiniz şey huşûdur. Huşû, Mevla'yı görür gibi ibadet yapmak, derin saygı, kalpten saygı duymak, takvânında bir değişik şey, kalpte yansıyan halidir ki, Evliyaullah'ın huşû'una misaller verilecek olursa yani, dinin direği müminin mi aracı namaz. Bu eserde çok şeyler nakletmişim. Kendim de şimdi bir tahsiye yapıyorum, yeni baskıya hazırlıyoruz onu da şaşırdım kaldım, nasıl? ona kadar onları toplamışım, nereden toplamışım, o kadar kitaba bakmışım diye. İşte vakit çok ayrınca bayağı işler verimli çıkıyor tabii, vakit ayırmak lazım. O huşu bahsi, zannedersem 6. bölümdür, sırf huşudan bahsediyor mesela. Orada haşilerin namazlarından, işte efendim, Dünyadan haberleri yok. Zelzele oluyor. Caminin tonozları yıkılmış. Efendim direkleri yıkılmış. kubbe düşmüş ya. Mübarek zat önde namaz kılan zat. işte hepsinin orada isimleri yazıyor. Vasıfları, halleri yazıyor. Geçmiş olsun efendi hazretleri diyorlar. Ne olmuş diyor. E cami yıkıldı diyorlar. Sizin oraya bir şey olmadı ön tarafa mı? Cami yıkıldı zelzele oldu. Cami yıkıldı diyorlar. Aa hiç duymadım. Nasıl iştir bu? Onun ilk kaybedeceğiniz huşurdur. Bin kişi bulursunuz bir camide. Şimdi tabii daha da büyüdü camiler, beş bin, on bin kişilikler de var. Bir tane huşur sahibi bulamayacaksınız buyuruyor. O zamana geldik şu an. Şu anda on bin kişi, cumada yirmi bin kişi bulunsa, bilmiyorum. Işte. Belki Kabe'de bile bir milyon, iki milyon adamdan bir huşur eden çıkar mı? Yani çıkar belki, oralarda boş kalmaz ama zor Son kaybedeceğiniz namazdır. Namazın şekli kalacak. İşte bu şeklini kılıyoruz ya biz hep şekil. Şekilciyiz yani. Rükünlerini, rükü'lerini, secdelerini yapıyoruz falan. Bu da en son kaybedeceğiniz. Allah muhafaza. Onu kaybettim zaten dünya yıkılacak. Allah diyen kalmayınca gök kubbe milletin başına geçecek. Şimdi neyse ki namazı kaybetmedik ama huşu kaybettik. Onun için bu mübarek gecelerin, günlerin, vazifelerinde de bari zahirlerini yapalım. Çünkü hakikatini, batınını, maneviyatını hudu' huzur, huzur tedarru' niyaz bunları söylüyor. İşte yalvarma, yakarış falan. Hadis-i şerifte. İnne mezzalatu. Ebu Talib-i Mekke Hazretleri, Kutül Kulüp sahibi, Büyük Velidir, i̇mam bütün kaynağını ondan almıştır yani. Mekke'nin dağlarında ibadetten ot yemekten sapsarı oldum bari git yemek yemeden otlarla sıralı oruç tutar. Ebu Talib-i Mekki, Evliyaullah'ın reislerindendir. O rivayet ediyor bu hadis-i şerife. İnne Namaz ancak nedir? Ancak ve ancak namaz nedir? Yani bunlardan başkası değil. Temes günün. Ve tevarru'un. Ve teevhun Ve teveccü'ün. Ve huşu'un. Böyle sayıyor. Namaz nedir? Allah'ın zorunda yoksulluğunu itiraf etmek, miskinliğini ortaya koymak, zavallılığını, biçareliğini, acizliğini ortaya koymak, yalvarmak, yakarmak, ah etmek, inlemek. Tabii ki namazın içinde ah, mah, namaz bozulur. O ayrı da. Kalpten yani. Ah etmeler, acı çekmeler ve tenadümün diyor. Tenadüm. işte geçmiş namazların eksik kıldığına pişmanlık, bu, bu, yanlış kıldığına pişmanlık işte falan. Efendim. Namaz budur diyor. Femelle vef'al zalik Namazda bunları yapmayan fehiyyahidacun o namaz noksandır diyor. E şimdi bu namazın ruh tarafını söylüyor. Sen istediğin kadar talim, tecvid, kaideler, kurallar bir de zahiren işte benim hatimle kılıyorsun istediğin kadar sabaha akşam kın. Ama Mevla'ya karşı alçalıyor musun? Efendim eğildiğinde manasını düşünüyor musun? Secdede Mevla Teala'nın huzurunda rabbiyal a'la. En yücesen sen, o zaman en rezilde benim. Onu bile düşünsen secdede yani en rezil kulun, en yüce Rab sen. E, seni tesbih ederim, tenze ederim. Orada bir, bir itiraf, bir pişmanlık, bir ne devam et. Ben senin huzuruna layık değilim. Ben Namaz bana kıldırıyorsan e, o bile büyük iş benim için. Sen huzurunda secdeyi kabul etmen, secdeyi nasip etmenden daha büyük iş olamaz falan. E, bunlar nerede düşünülecek? Namazda ne kadar iş var ya? İnne salati. <gülüyor> veşugulen. Hadis-i şerifte buyuruyor. Namazda çok büyük meşguliyet var. Ne meşguliyet var? İşte kalp huzurunu temin etmesi için bütün bunlara riayet edecek. Biz bunlardan da geçtik de bari za zavahiri kurtaralım diyoruz. Yine de düşük himmetli olmayalım. Yine gözümüz yukarıda olsun bizim. Dünya işlerinde gözümüz aşağıda olsun. Ahiret işlerinde gözümüz yukarıda olsun. Yani biz de huzur bulabiliriz. Biz de kuşur sahibi olabiliriz. Nasıl olabiliriz acaba? Öncesinde nasıl bir hazırlık yapma Orada hep yazıyor. Yani namazın ruhu, huşu فَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينُ ف۪ي صَلَاتِمْ İnananlar kesin kurtuldu, felah buldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında huşu' sahibi olanlar. Huşu' sahibi. Zaten namazda o huşu'yu yakalayan adam namazdan sonra da zina edebilir mi? İçki içebilir mi? Kumara oynayabilir mi? yalan diyebilir mi? Gıybet edebilir mi? Edemez. Çünkü onu yapan zaten namazda huşu temin edebilir mi? Edemez. Çünkü namazdaki huşu, Allah-u Ekber demekle gelen bir şey değil ki. Mukaddimeleri var, öncesi var. Rihat edilmesi gereken efendim, vazifeleri var. Onun için tarikat dersleri, zikirlerde ne var? Ee, işte rabıtalar var, murakabeler var. Bütün bunlar niçin? Namazdaki kalp huzurunu temin etmenin mukaddimeleri. Onlarda hazırlığını yapıyorsun da, ondan sonra namazın dışında o hali kazanırsan, namazın içinde de e, bağlantı kurmak kolay oluyor Mevla ile. Çünkü rabıta, mürşide yapılıyor. Ama namazda rabıta olmaz. Namazda huşu olur. Namazda teveccüh olur, Mevla'ya yöneliş olur. Efendim, murakabe olur. Murakabe çünkü Mevla yapılıyor. Mevla'nın feyizlerinin, tecellilerinin e, sana aktığını düşünme manasına geliyor. Bunlar çok büyük işler. Ama ben işte benim kıl beşi kurtar başı e, rekatını dikkat edeyim işte sayısına dikkat edeyim vaktini de geçirmeyeyim kazaya da bırakmayayım da yetmedi mi ya e yetmedi namazın ruhu şudur o zaman bizler bugünlerde tam bir yönelişe geçmek tevbe etmek bir daha dönmemeye efendim azmetmek geçmiş günahlara nadim olmak bu şekilde bir şey başlatabilirsek işte Şaban Şerif'te biraz da Ramazan Şerif'te de doruk noktaya ulaşırsak Selamete erersek, günahsız geçirebilirsek, haramlarsız geçirebilirsek bir Ramazan'ı 10 sonra 11 ay onu izler. Hidâ selimetil Cuma, selimetil eyyâh. Cuma günü selamette olsa günahsız, yarınki mübarek gün, bu mübarek gece, hafta günleri ona tabi olur, selamette olur. Hidâ selmeşehr, Ramazan'ın selimeti sene tükürler. Ramazan ayı selamette olsa günahsız geçse, bütün sene selamette olur. E şimdi Ramazan'ın da selameti için ne lazım? E şimdi fren yapmak lazım kötü alışkanlıkları terk etmek lazım, pişman olmak lazım, tevbe istiğfar etmek lazım. Yani Recep-i Şerif bu bakımdan e, Şaban Şerif'in, Ramazan Şerif'in kapısı. Onun için hürmetine rahat edelim, tazım edelim, saygı gösterelim. Ne demek saygı gösterelim? Başka aylarda yaptığımız günahları bu ayda yapmayalım. Başka ayda yaptığımız eksiklikleri bu ayda yapmayalım. O zaman ne olmuş olur? Bu ayın farkını göstermiş olursun. Mevla da görür ki ben Recep ay benim ayımdır buyurdum. Bu kulumda benim kulumdur benim ayıma saygı gösterdi diye seni affeder mağfiret eder sana lütfeder. Özel burada vaatleri vardır. Her mübarek Recep gecelerinde şu geceler hele ki bu cuma gecesidir çok daha faziletlidir. Recep'in her gecesinde nidaları vardır. Rabbimizin. Recepü şehri vel abdü abdî. Ve rahmetü rahmetî. Recep benim ayım kul benim kulum. Rahmet benim rahmetim. Ve men benden dilekte bulunanlara Recep ayı hürmetine vereceğim. وَغَافِرُوا لِمَنْ اِسْتَغْفَرَنْ اِفْيَادَ şehri Bu ayda af isteyenleri bağışlayacağım. Kendi ayımdır buyurduğu bir ayda seni boş çevirir mi? Bu kadar ay var, on bir aydan. Sade yani on bir ay haricinde bir ay olarak recep Şerif'i kendine izafe ediyor, teşrif ediyor, şereflendiriyor mübarek ayı. Şimdi bu usta bir hadis-i şerif edelim. Ondan sonra da yine önümüzdeki günlerin amelleriyle ilgili. Efendim, bazı ikazlar yapıyoruz, tembihler, yani teşvik demek. Teşvik yani şevklendirmek, eveslendirmek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler verdi, mükafatlar vaat etti. Bu müjdeler, mükafatları duyurmakta fayda var. Bizim insanlarımız teşvikten efendim heyecana gelir. E, öyle mi der? Şimdi sen ona ölünceye kadar şunu yap desen, yapmaz. Ha şu gece dedim, ha bir gece ya geçer nasıl olsa, der, o gece yapmaya çalışır. Şu günün orucu dersin, ya şimdi ben her ay 13 14 15 nasıl tutayım? Bir bu ay tutayım bari 13 14 15'i der. Böylece heveslenir. Biz de buradan kar ederiz. Onlar da kazanır. Herkes kazanır. Salih ameller yarın ahirette yüzümüzü ak eder. İnsan ne kadar günahkar olsa da salih ameller onun ona lütfeder, kerem eder. Okuduğu Kur'anlar, işte Bakara Suresi okumuş, Ali İmran Suresi okumuş. Hafız adam komşusundan kavga etti, kalktı onu öldürdü. Katil oldu yani. İmam suyut Durul Dürülmesur'da zikrediyor tabi geçmiş büyüklerimiz bunu beyan ediyor. Ondan sonra o da kısas oldu. Kısas İslam'da haktır. Öldüren öldürülür. Yani tabi devlet yapıyor bu işi. Şeriat devleti kısas yapar. Kısas yaptı. O da öldü. Kabre girdi. E hafızda olduğu için Kur'an'da okumuş demek. Bütün Kur'an'ın sureleri tek tek geldiler. E, so melekler de bunu sıkıştıracaklar şimdi. Bir... Efendim kabir sıkıştırması muzayakasına tutulacak bir tehlike atlatacak kabirde yani. Kabirde sıkıntı var. E, Kur'an sureleri biraz durdu. O sure kalktı gitti. O sure kalktı gitti. O sure kalktı gitti. küsür sure. Şimdi Bakara suresi en güçlü suredir. Kabirde mahşerde. O da uzun da en en uzun da sure. Ali İmran ondan sonra kuvvetli gelir. Onlara in denir. İkrauz İkrauz Zehraven iki nurlu sureyi okuyun fenma'yı yani kıyameti. Onlar kıyamet günü gelecekler maşçere. Kenneva fırkanim tairin kanatlarını açmış iki fırka yani gökte grup grup olurlar ya kuşlar bazı gere gösteri bile yapıyorlar hani toplanıp o iki parça iki bölük efendim kanatlarını açmış kuşlar halinde gelirler. Şefii'l-ashabihima kendi adamlarına şefaat etmek için gelirler. Mahşer'de gelirler. Ee, büyü, büyücülerin onlara gücü yetmez. Özellikle Bakara suresine sihirleri bozar, büyüleri iptal eder. Bunların şefaati hadis-i şerifte sabittir. Hadis-i şerifte sahihtir. Buhari Şerifte falan geçer. En son Bakara suresi kaldı. Ali İmran suresi kaldı. Sonra Ali İmran da ayrıldı kabirden. O meyyitin her şeyden haberi var. Çünkü münker nekir ona sualler, zor, zorlamalar, baskılar başlayacak. E, o da bekliyor ki hani beni terk etmesin bu sureler. En son Bakara suresi gitmiyor. Mevla buydu ki ona deyye, ve Ey Bakara suresi sen benim kelamımsın, kitabımsın. Ama benim sözüm değiştirilmez. Benim kararlarım vardır. Ben kullarıma zerre kadar zulmedecek de değilim. Yani endişe etmene de gerek yok. Buna şefaat etmek için bekliyorsun. E ama yani sorgu sualde başlayamıyor veyahut da bunun hesabı kitabı başlayacak. Sen müsaade et yani Mevla buyuruyor ona. Başkasına e, konuşur gibi ona hitap etmiyor. Yine başka ayetle ona hitap ediyor. E Bakara suresi dedi ki, Ya Rab, o zaman azap olmayacağına dair bir söz alayım senden. Dikkat etsin. E sen Bakara suresiyle ne münasebetin var? Bakara suresi sana gelir mi kardeş? Ne münasebetin var yani? Kaç kere okumuşsun hayatında? Salih amellerde ne yaptın yani? Mevla'dan diyor ki söz alacağım sende. Mevla da buyurdu ki söz diyor. Ben buna, bu kulumu azap ettirmişim. E şimdi adam katil olmuş, sen de diyorsun ki şimdi adam katil olmuş da Bakara suresi hafız diye nasıl kurtuluyor? Ya arkadaş, kısası oldu ya. Yani şimdi kafan yine çalışmadı. Kısası olunca şeriatın cezaları niçündür Hem dünyada caydırıcılık içündür. Hem ahirette o suçtan azabı kaldırmak içindir. E şimdiki bu, efendim, İtalya-Fransa kanunlarının cezaları nasıldır? Dünyada da rezillik, ahirette de zelillik, azap. Çünkü dünyada hapse atar seni. O da ahiretteki azabını dindirmez. Dünyada da çektirir sana, ahirette de çektirir sana. Halbuki şerahattaki ceza tatbik edilse, ahirette ceza yok ondan. Onun için. Ama yine de, Başka adamın amelleri var mesela. Sadece katillik değil ki. Kısas katilliğin ahiretteki şeyini öldürülmekle kaldırır. Ama adamın başka günahları var. Kulun dolu günahları olur. Hafız olsun, hoca olsun. Masum yok ki peygamberlerden başka. O zaman onlara karşı söylüyor. Ya Rabbi hani bunun yanlışları da var ama bunu azap etmemen için söz alayım. mevlada söz verdi. En son Bakara suresi çıktı. Kabirden. E bunlar ee... İmam Süyûtüy gibi dürül mensur tefsirlerde nakledilen çok büyük haberler yani. İmam Yafi'i naklediyor, Kâtî sallallahu O da zikrediyor. Evliya Allah'tan biri, kabrin başında işte birisini defnettiler, şeytler. Ondan sonra efendim, süp e, siyah köpek, kap kapanmış kabirden fırladı çıktı. <gülüyor> Allah Allah. O zat ona, sen kimsin, ne burada biz seni görmedik burada. Kabrı kapatıyorsun, içine yılan mı geldi, akrep mi geldi? Fakat bir gürültü duyuldu kabirde, bir de baktık sifsiyah köpek fırladı çıktı. E ne oldu? Ben onun kötü amelleriyim diyor. Kötü amelleri ne demektir? Azap edilecek onu o kötü amelleri, surete giriyor, şekle giriyor yılan, akrep, amelinin kötülüğüne göre. E şimdi ne oldu? Bir gürültü duyduk burada. Sopayı kim yedi diyor. O kötü amelleri, sopayı ben yedim. Niye sopayı ben yedim? Çünkü sureler vardı yanında diyor. Yani demek okuyordu. Yasin, şerifler vardı. Bütün sureler terk etse de Yasin, şerif bırakmadı diyor onu. E tabi ki salih ameller ve sureler olunca innel hasenat yüz ibni iyi ameller kötü amelleri giderir. İyilik kötülüğe galip gelir. Sebegat rahmeti gazabı rahmetim gazabımı geçti. O zaman ne oldu? İyi ameller kaldı. Bana bir sopa attılar. Hadi ben fırladım dışarı. Tabi bu Herkesin göreceği şeyler değil. Evliya Allah'tan zatlar, keşif ehli zatlar, kalp gözü açık, manevi gözü açık insanlar bunları görebiliyorlar. Ama hepimize duyuruluyor bunlar. Bunlar İmam Yafi'yi ne demek yani? Evliya Allah'ın reislerinden, o eserinde naklediyor Yemen meşayhından. Birçok ulema ve Evliya Allah böyle şeyler gördüler, kitaplara bunu koydular, zikrettiler. E şimdi sen göremiyorsun diye bu işler olmuyor anlamına gelmez. Ne işler dönüyor toprağın altında? Ne işler dönüyor? Aynı hesap, kitap devam ediyor. Ama salih amellen gireceksin ki bir recep i Şerif'ten orucun olacak mübarek adam ya. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ya sevban, havla bu nefi kuburîm. Bunlar kabir azap çekiyor ey sevban. Lev <gülüyor> evet, sâmû recep ve kâmû leyleten minleyâ lihâ. Evet, bir gecesine oruç tutsaydılar, bir gününde oruç tutsaydılar, bir gecesinde teheccüd kılsaydılar, ma'uzi bufi kuburîm. Kabir azabı çekmezdiler. Yahu Recep'in bir gecesinden ne olur, bir gününden ne olur deme. Dünya kadar amelin olur, kabul olmaz. Bir tanesi kabul olur. Mevla bir küçük amelden senin bütün büyük günahlarını silebilir ya. Ki tesbih namazı, yarım saatte kılınan bir namaz. sayı hadislerde tesbih namazının büyük günahları da affettireceği söyleniyor. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Biz de tarifini, dualarını hepsini bu İman-İslam İlmi hali yeni çıkan kitapta yazdık. E çünkü tesbih namazının birçok rivati Şafii mezhebine uygundur. Hanefi mezhebine uyan rivatini anca bulduk da Behkî'den falan. Çünkü Tirmizi'yi de falan geçenler Şafii mezhebinin uygun bir kılınış şeklidir. Hanefi mezhebine uygulan şeklini, e, çok rivati var onun ama biz Hanefi mezhebine uygun olanı bulduk. E bir de duası var. Peşine duası var. O da hadis-i şerifte geçiyor. mojdem Kebir'de olacak. Onu da zikrettik orada. Şimdi tesbih namazı. Ya geçmişini siliyor. E, Bu yurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya her gün kıl. Kılamasın. Amcasına hediyesi var. Abdullah ibn Am Amr ibn Aslan gelenli var. E, Birçok sahabeye tembihleri var. E, kılamadın ayda kıl. Kılamadın Efendim, e, yılda kıl. Ya senede bir kere ya. Yarım saatlik kılamaz. Kılamadın Ömründe bir kere kıl diyor. Ömründe. Tabii ki o gerisiler ama ileriye çok tahallül etmez. Bazıda mükeffirat var. Onlar hakkında da özel kitaplar var, tabii hadis-i şerifler var. Onları bir şeyde cem etmek istiyorum inşallah. Geçmiş günahları sildiriyor, gelecek günahları da sildiriyor. Öyle de faziletli ameller var. E şimdi insan geçmişini sildirse, geleceğine yönelik amellere devam etse, hani ki aşura orucu gibi kendinden bir sene sonrayı da kefaret oluyor. E bu gibi temizliklere riayet etse, kendini temiz tutmaya çalışsa, kul kusursuz olmaz, iki de bir bulaşır, pislenir, eli ayağı, neyse gözü kulağı, Haram dinler, harama bakar, haramat var. İşte insanız. O zaman da temizlik yolları var, temizlik çareleri var. Sen niye ahirete leş gibi, tulum gibi gideceksin, mezarda inim inim orucun gelmez, namazın gelmez, bir Yasin okumazsın, bir Recep'ten haberin yok? E zaman senin kabirde kim karşılar ya? Kim seni öbür tarafa karşı müdafa eder, kim seni savunur? Ancak Allah'ın ayetlerinin oraya girme imkanı var. Kur'an'ın orada değeri var. Ahiret Kur'an'ın zamanıdır, Kur'an'ın günüdür orası. Yani Kur'an'ın hükmünün efendim nerede sökeceğini kabre iner inmez görürsün. O zaman değer verirsek, tazim edersek, hürmet edersek fazilet görürüz. Enes İbn-i Malik anh. bu ustaki rivadetlerimiz şu az Enes'ten geliyor Ne hikmetse. Bu faziletli, amellerde, namazlarda, oruçlarda. Buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Buyurdu ki Hıyratullahi mineşşuhuri şerur recebe. Allah'ın aylar içinden seçtiği en hayırlı ay recebayıdır. Ve veşehrullah azze ve cel. O Allah'ın ayıdır. Ben azze meşehrâ recebe fakat azze me Recep ayına hürmet eden. Tazım büyük tutmak. Nasıl büyük tutacağız şimdi? Şimdi buraya bir adam geldi. Herkes gelir ama birisine gelirse ben ona tazim etmem gerekir. Mesela hocamdır. Diyelim ki beni okutmuştur, anamdır, babamdır. Beni tazim edeceğim biri geldi buraya. Şimdi buna öbür insan gibi muamele yapılmaz ki ona tazim edeceksin işte ayağa kalkacaksın. Sen ana babası gerende girende yanına girende diyor. Ayağa kalkmayan da vefa yoktur. Mesela ulemanın e, beyanları ve veçile mesela budur. Tazim edecek, saygı gösterecek. He hani vali olmuş da babasını ayağına çarmışsan sen ha? adam olamazsın diyordum bana. Bak ben nasıl vali oldum. Ben sana vali olamazsın demedim ki yine de adam olamadın. Niye babana ayağına çartıyorsun? Ondan sonra baban geliyor, ayağa kalkmıyorsun. Terbiyesizlik. E şimdi tazim ne demek? Büyük tutmak. Büyük tuttuğunu ne yaparsın? Normal insanla muamele başkadır. Büyük tuttuğun insana karşı saygı muamele başkadır. Hürmet, tazim. E şimdi Recep Ay'ına kim tazim ederse, o Allah'ın emrine tazim etmiş olur. Peki tazim neyle olur şimdi? Recep Ay'ı içeri girmez, dışarı çıkmaz. Çay mı vereceğiz, çorba mı sunacağız? Değil mi? Ayağı mı kalkacağız? Recep Ay'ı geldi, ayak kalktı. E Recep Ay'ı gireli on bir gün oldu. ayaktan mı duracağız bu bari? Böyle tazim olmaz ki. Recep ayının tazimi oruç. Oruç, oruç ne kadar oruç tutarsan onda o mübarek ayda ona göre ona saygı göstermiş oluyorsun. Oruç da seni ne yapıyor dolayısıyla? Birçok haramdan geri bırakmış oluyor. Çünkü karnın boşalıyor. Miden boş olunca gözün kulağın doyuyor, tok oluyor. Oraya bakmak istemiyorsun, konuşmak istemiyorsun, yürümek istemiyorsun, göbek atamıyorsun, e horon edemiyorsun. Çünkü oruçlu adam pek oynamaz yani açayi meselesi. E şimdi dolayısıyla oruç adamı böyle var ya, süt liman yapıyor. Allah'tan günlerde uzun, Böyle zaten öğlen de günün ortasında seni tam keser yani hareketten. Ondan sonra sıcaklar da biraz başladı. Bunda ne? Yorgunluk gelir. Yorgunluk gelmesi çok iyi bir şey. Çünkü zahmet efendilerimizin babası öyle derdi. Ee, Ali Efendi. Yani oruç tuttuğunda hararet çekmedin, açlık susuzluk çekmedin, yorgunluk çekmedin ne anladık o oruçtan? Yani orucun için tutcan sana biraz zahmet verecek, yorgunluk verecek, teap verecek. O da sana fazilet verecek yani. Bu aya tazim eden, oruç tutmakla olur, gece teheccüd, kıyam ile olur. Ondan sonra tesbihleri var işte, her 10 günde yazıyoruz onu, dergide kitaplarımızda o 10 gün tesbihlerini zikretmekle olur. İhlas-ı şerif. Kulüvallahı haddin receb ayıyla çok büyük münasebeti var. Geçen yani bu kitapta da belki de nasip olmamış, yeni bir e, gördüğüm, mutala ettim, bir eserde gördüm yani. Bir kere İhlas-ı şerif okusa diyor ya, bir kere. Kulüvallahı haddin, bir kere. Ama şuur meselesi işte. Şuur, huzur, huşur. Yani Recep ayı Allah'ın ayı bu surede İhlas sırfı Allah'ın suresi okusa diyor. Bin senelik ibadet şey. Ya Allah Allah. Bir gülü Allah'la bin sene ibadet. Hocam ne kadar bolluk var. E bolluk var ama işte huzuru temin edene var. Kalbini düzeltene var. Niyetini salih edene var. İhlas serif okusa. Yani Recep ayına maksus. işte o bir hanım, veliye salih bir hanım. On bir kere okuyormuş mesela. E sen de bir şey yap. Sabah namazından sonra 12 kere okuyana ne faziletler var. 12 kere mesela Hadis şerif var. Sabahtan sonra 12 kere okuyan. 100 kere okusa sabah namazından sonra 100 kere ikhlas Allah ile arasında ne kadar günah varsa siler. Her ikhlasta bir senelik diyor. Hadis-i şerif var. Ben dersem dualarım kitabında yazmışım hadislerin kaynakları olması lazım. E yatarken okusa diyor. Uyuyamıyorum diyor. Ya niye uyuamıyorsun? E uyku hapısa Psikolojisi bozuyor. Uyku hapları işte insanın dengesini bozar işte alma dediler. Tamam uyku hapına ne gerek var ya sen? Uyku hapı diye bir şey alınır mı ya? Ben de o kadar reçeteler var. E sen de ayakta uyursun ya. Ayakta uyuturum seni benmiş merak etmişim. He yasta yarım metre kala uyursun ya. Hadis-i Şerif, Tirmizi'de zannediyorum denge geçiyor. Her kim, i̇hlas Şerif, sağ tarafına yatacak. Ayaklarını biraz toplayacak tabi. Onu hadise demiyor ama Kur'an okurken, diğer zikirlerde uzatabilir ama Kur'an okurken yatıyorken okursa ayaklarını toplamaktır. Sünnet ve edeptir. Ayaklarını çekecek kendine. Sağ tarafına yatacak. Sağ tarafından tabii ki sayıyı karıştırmamak için tesbih de elinde olabilir. Yüz kere kulühü Allah'a okursa, namazın dışında okunursa her birinde besmele lazım. Yüz kere kulühü Allah'a okursa, o kişiye ne denecek? Dirildiği zaman üdhül alâ minikel cennet vâd minyeminikel cennet. Şimdi sağa yattı, yüz kere kulühü okuduysa diyor, sen sağ taraftan doğru Bahşerde, karma karışık yollar, izler, kim nereye gideceğin belli değil. Hesap, kitap, millet, dehşet, panik. Ona diyecekler ki sana panik manik yok. Sen ne yap? Sen sağ tarafı tut, sağdan doğru, sağdan sağdan sağdan cennete gir diyecekler ona. E bu hadis-i şerif, Tirmizi'de. Yani ola, Tirmizi'de olduğunu hatırlıyorum ama sünende yani. E şimdi arkadaşlar, Mevla böyle müjdeler vaat ediyor. E bir i Şerif de tam kulu vallahi. Tam iklas ayı. Daha ne yapacaksın sen? Ben tahminim 30. iflasta uyuyacaksın. Öyle anlıyorum yani. Çünkü şeytan hemen ne yapacak? Aman bu cennete girmesin diye bir uyku, bir uyku aa ağzımı açamıyorum. E temin uyuyamıyorum diyordun. Bak ağzını açamıyorsun değil mi? En iyisi sen Ama işte, hadiste de şöyle oturarak okusam yok. Hadis-i ki sağına yatacak. Yatarken okuyacak. Her hadis şerifin başka fazileti var. Onlarla amel etmek bu çok da muteber bir şey, sünnet yani. E, yapalım. Yapan kim ne demiş? Ece ne niyet edelim? Recep ayına tazim. Yani onu büyük tutmak. Recep ayına tazim eden Allah'ın emrine tazim etmiş olur. Ve menazzam emrullah <gülüyor> edhkale cennatin naim. Allah'ın emrine tazim etse nimetlerle dolu cennetlere onu girdirecek ve evce bulurü boaneul ekbera en büyük rızasını ona vacip kılar. Şimdi Recep ayına ne kadar hürmet, saygı bu da neyle işte namazla, zikirle, oruçla, haramlardan, günahlardan sakınmakla ona bakarsanız e, yani sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutup efendim iftardan sonra e, haram ve günah işlemektense nafile orucu tutmasa, farzlardan başka da hiç bile kılmasa onun tazimi, onun tazimi o gece sabaha kadar kılıp akşama kadar da nafile orucunu tutup da iftardan sonra haram işleyenden daha büyüktür. Bak sırf farzları yaptı hiç nafile bile bir şey yapmadı ama haram yapmadı. Şimdi tazim ve saygı da haram ay olduğu için hürmeti ihlal etmemek lazım. Yani yasak sahaya girmemek meselesi var. Bundan dolayı da e, yani nafile ibadetler, faziletler sonsuz dolduruyorum yani kitapları, dergileri ben. Bu hususta en fazla ben merağım bu işlere. Ama haram günah yapacaksan yani ne kadar da fazla da ibadetim var birkaç da günah yapayım arada. Çünkü fazla ibadetten de canımız çıkacak. Çok kazandık ya defter taşıyor falan. Ha öyle de bir yanlış bir kafaya gitme yani. Eğer sen burada ibadetim nasıl olsa çok, bu günahlar ne kadar götürse de bana bayağı fazlası kalır ve ben burada hesabı kurtarırım, başa baştan ileri geçerim gibi bir hesap yapıyorsan benim sana tavsiyem nafile orucu da bırak, nafile namazları da kılmasan da haramdan uzak dur. Günahtan uzak dur. Çünkü burada fazla fazilet cevap var ama bu günahta da yakma tehlikesi var yani. Hani iki köşkün eksik olsa olur ama iki dakika yanmaya dayanamazsın. Hesabını doğru yap. Onun için günah ama ben günahlardan sakınıyorum. Bir de nafile yapacağım. O nurun ala nur. Sen millete şefaat edersin mübarek adam. E bir de bu kadar bozuk adam var. Akraba, teallukat, komşu, konu, sevdiğin, dostun değil mi? Senin vardır. Ne sevdiklerin vardır. Adam şefaat hakkı verirse adam diyor ki şu şarkıcıyı kurtarırım diyor yani. <gülüyor> hani... Adam mesela diyor cevidi kurtarım diyor. Şefaat hakkı vereceğiz. Cevide şefaat ederim. Allah Allah. Yani Cevide'ye kadar sıra mı gelmemiş ama şimdi yani insanların bazı iyilikler görürler veya birilerine hobileri var ve birilerine nesi var? Efendim bağlılıkları var. Acayip ha. Sabah kadar namaz kılar, Futbol hastası. öyle adamlar mı? Takım tutar. Efendim tarikat ehli, zikir eli maç hastaları var. Çok acayip maça, maç hastalığı büyük bir hastalık. Marazdır yani. Adam şimdi desen ona ya sana şefaat izni verici falan futbolcu kurtarıp diyecek yani. Çünkü adam niye o da golü kurtardı diyor yani. Kale, kaleyi kurtardı diyor yani. he şimdi böyle de bir zihniyet olabilir. Ben de diyorum ki sen bol bol yap kenara koy yani. Bir sevdiklerin çıkar. Belki adam imanını kurtarmıştır. Hakikaten de şefaat hakkı veriliyor. Bu Recep oruçlarında vesaire. Hep sayıyoruz hadi şirketler. Ha sen haramlardan sakındıktan sonra nafilelerin sonu yok. Ama sen mutlaka bir defa kendini cehenneme atmamaya bak da ondan sonra cennetteki fazla köş, fazla saray ondan sonra efendim başkalarına şafatı da düşünebilirsin. Şimdi Allah'ın rızası, en ufak rızası her şeyden büyük. Ve Rıb'anüm minallah ekber Kur'an-ı Kerim söylüyor. En ufak rızası her şeyden büyük. E şimdi o zaman bu hadiste de diyor ki, Recep ayına tazim eden, Allah'ın emrine tazim etmiş olur. Allah'ın emrine tazim edene de Allah en büyük rızasını vacip kılar. En ufak rızası her şeyden büyük, burada diyor ki, en büyük rızasını ona vacip kılar. Rıza demek hoşnutluk demek. Allah senden razıysa daha ne arıyorsun kardeşim ya? E bu da Recep Ay'ına tazimden sağlanıyorsa, bizim için çok büyük bir fırsat, bak ilk onu geçti, e, önümüzde kaldı birkaç gün, sayılı günler çabuk geçiyorlar, onun için tazim etmeye gayret edelim. Bu tazimin de nasıl yapılacağına dair, sizlere efendim, birkaç misal verdim. Şimdi en çok da dedim oruç. Ulemanın nakline göre ki İmam Safurin Nüzetül Mecâs'e zikredecek i̇bn Hicazi çok büyük alim Allâmedir. Tühfetül İhvan diye bir eseri var. Onda çok acayip bilimler var. Orada naklediyor. İsa Aleyhisselam böyle çok gezerdi dağlarda. Onun için Mesih dendi. Mesih seyahatten gelir yani. Çok seyahat ettiği için. Deccal'a da Mesih denir. O Mesih memsuhtan gelir. Memsuh demek gözünün biri yok. Anlı gibi dümdüzden gelir. Yani ikisi de. O Mesih-i Deccal'dır. İsa Aleyhisselam da İsa Mesih'tir. Ama buradaki Mesih, Allah yolunda dağlarda falan çok tefekkür için seyahat etmiş. Ev var tutmamış, evlenmemiş, çocuk çocuk sahibi olmamış. Allah'ın aşkıyla dağlara da seyahate vurmuş. İşte o Mesih mübarektir. Öbürü Deccal Allah suratını mesh etmiş. Yani e, sıvazlamış, gözünü Düz etmiş, dümdüz etmiş. Gözünün biri dümdüzdür. Anlı gibidir. gözün oyuğu bile yok, çukuru bile. O, o demek. İki Mesih birbirinden ayrı. İsa aleyhissalâtu vesselâm seyahat ederken dağlarda bir dağda nur parladığını gördü. O tabi ona keşfettiriliyor. Biz olsak işte aa, yeşillik görürüz, göl görürüz, gölet görürüz. E, nur, mur göreceğimiz bir halimiz pek yok yani. İsa bakışı başka Dedi ya Rabbi entıkli ya Adel Cebel şu dağı bana bir dile getirir misin ya Rabbi? Sorsam ona da cevap verse bana burada bir hal var, bir nur var nedendir? Mevla Teala olur buyurdu daha selam verdiğini nidea etti daha selam verilir mi? verilmez olur mu? Selamu aleyke Eyüel Cebel, Uhud gidiyorsun Uhud selam veriyoruz biz değil mi? Ey Uhud Rasulullah Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem O bizi sever biz onu severiz. Sevene selam verilmez mi? E verilir. Daha sever miymiş? Hadis sahiptir. Uhud yuhibbuna, cebel yuhibbuna, nahnu uhubbu. Uhud bir dağdır. Biz onu severiz, o bizi sever. Ya, dağ kadar olamıyoruz, taş kadar olamıyoruz, kaya kadar olamıyoruz. Nerede olacağız? Uhud kadar olabilir misin? Cenneti garantilemiş. Uhud bin Cibal'in cennet, cennet dağlarındandır. Sen belki de cehennem odunlarındansın yani. Dolayısıyla sen Uhud dağlan yarışabilir misin? hacer Esvet taştır. Kurban oldun sen hacer Esvet. Kurban ol o taşa sen. Hacer-i Esvet sen nere? Ona taş denebilir mi? Onun edepli de olmak lazım yani. Şimdi bakıyorum orada hacılar, ömreciler, orada bazı dolanıyorlar. Ne yaptın? Taşa gidiyorum, taşa gidiyorum. Taştan çıktım. Taşı ziyarete gidiyorum. Ya ne taşı ya? E ama hacer de taş demek. Ya kardeşim Hacer taş de demek ama sen şimdi taş dediğin zaman tazımsizlik olursa, olur. Saygısız olur. Hacer-i Esvet. Hacer-i Esvet dersin. Değil mi? Mübarek taş dersin. Taşına bir bir hürmetli bir şey koy yani sen şimdi. Taş, duvar, dağ, kaya bunu böyle demenin de bir manası yok. Edebe-i lazım. Evet. Ey Cebel, selam olsun sana. Evet. Lebegâ ruhallah. Buyur, ruhullahdır lakabı. Burada bir nur görüyorum, senin üzerinde parlayan bir nur görüyorum. Bana bunun sırrını söyler misin? Bende bir abid var. Yani ibadet eden bir zahit, i sofi bir zat var. Onun ibadetinin nuru parlıyordur. E, bana onu gösterir misin? Bir mağaradan çıktı bir zat. Selamünaleyküm aleykümselam. Siz kimsiniz diyor. İsa Aleyhisselam soruyor. O tabi pirifani, kaç yüz yaşında. Dedi ben Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden kalmayım. Böyle eski ümmetlerden kalır. Eski ümmetler de uzun yaşıyor zaten. bile o, o da var tabi. Bizim ümmette bile Selman Farisi 250 sene yaşadı. Yakın zamanda. Bazı rivayetler o ya tabi şey rivayetlerdir ama aslı tam tespit edilememiş ama Ahmed Yesevi Hazretleri'nin manen yetiştiricisi olan Arslan Baba. Arslan Bab deni diye geçer. Arslan Baba türbeste var şeyhinin. Onun mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mülaka olduğu e Ahmet ya Arada 400-500 sene var. velakin öyle e, yaşayanlar var. Hızır Aleyhisselam gibi yaşayanlar var. E, cinler çok uzun yaşıyor mesela. Cinlerden Efendimiz Aleyhisselam'ı gören cinlerden kaç yüz sene yaşayanlar var. De Abdülkadir Ceylani Hazretleri'ne mürit olmuş cinlerden şu anda yaşayanlar var. Gö görüşüyorlar mesela. E ki cinlerin uzun yaşadığı sabittir. Bize göre. E, efendim ben Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden kalmayayım. Ne yapıyorsun burada? ibadet ediyorum. Sırf ibadet ediyorum. Gündüzleri oruç, geceleri zikir. Ya nasıl yorulmuyorlar? Arkadaş bir saat oturuyoruz bir seccadede. Kırk tane ayak değiştiriyoruz. Oramız ağrıyor, buramız ağrıyor. Kalk, pikniğe gidelim. Hadi hurra. Top oynayalım. iki saat. Ondan sonra bir saat şurada bir zikir yapalım. Uuu! Kırk dereden kırk. Ay bekliyorum. Biri gelse de beni kaldırsa, telefon çalsa, biri çağırsa bir işim çıksa. Neden hani mahcup olmayayım şimdi bir saat oturalım dediler ya rezil olmadan. Bir bahaneyle kalksam şuradan. Yahu ne var bir saatlik O işrak beklemek. Aman yarabbi! Sabah namazından sonra en uykulu saat. Yerinde değiştirmeyeceksin. Beni şimdi dizlerim o kadar ağırır. Belden aşağı benim tabii Behçetli bu romatizma. 20 senedir her sabah akşam haplar lan bu oralarımızın Ağrılarımı durduruyorum. O kadar ağrım şey derim, yine kalkmam. Çünkü kalkarsan... Hadis-i serif diyor, bir haç bir ümre, ümre sevap. Ama kıldığı yerde oturursa... Bu sefer en fazla işte altıma biraz bir yastık çekiyorum, o da böyle kıpırdanmadan, az kıpırdanaraktan altıma bir yastık... Hani batıyor kemiklerim. Sizin gibi maşallah bol etim yok. Ondan sonra böyle duruyorum orada. E şimdi işrak bekle. Sabah, sabah namazını Şafii mezhebine göre kılarsan anan ağlar. <gülüyor> Çünkü kahvede işrak bir buçuk saat sonra oluyor. E şimdi ilk vaktinde kılıyor. Malik'i ilk vaktinde kılar. Şafii ilk vaktinde kılar. Onlara göre yaptılar. Biz de Allah'tan esfiru bil fecrü fenni ve azamu Sabahı biraz aydınlığa bırakın. Sevabı daha çok zor. Öyle de hadis var. Kurban oldum. Hanefi mezhebi. Seyyid Muhammed Alemi Maliki Hazretleri. Kaddesallaha'sirrohu. O, bizde misafir kalıyor, babam da istinyede. E şimdi onlar gecede, o da hiç uyumazdı efendim. On da ucu uyudun, rastlamazdı. Devamlı zikir, ibadet veyahut da işte çocuklara kitap yazdırıyor, kitap yazdırıyor falan. Yanındakileri de uyutmaz. Gecen birinde işte çay ister, kahve ister. Yani uyumayan insan tabii ki ayık durmak ister ki çünkü kitap çalışması, ilim çalışması, uyanıklık ister. Ondan sonra şeyi, ben de o zaman bizim Fethi Mesidinde sabah namazdan kıldırıyorum yani Hatime devam ettiğim için oraya gideceğim istedim de onlar şimdi namazı bitirdiler ben de daha yeni arabaya bineceğim, çıkacağım dedi nereye gidiyorsun dedim Cami. E ne kadar yol var dedim yollar boş sabah saat dedim yarım saat e, yarım saatte gideceksin o sonra sabah namazı ee? e dedim hanefimizim de böyledi yarım saat kala yirmi dakika kala biz duruyoruz yani e, hadis var o tabi bilmez mi onu biliyor da. Allah ve Rahim Allah Bali. O şimdi şey yaptı yani. Allah bu Hanif'e rahmet etsin. Yani ne ne mubarek ne kolaymış sizinki demek istiyor yani. E bu Hanif'e çok dua din diyor yani bize. Ha İmam-ı Azam radıyallahu anh ictihadı ya bu. E şimdi e, öyle olursa bekleyeceksin. Ama şimdi Hanefi mezhebine göre kılarsan 20 dakika 25 dakika kala falan. E, yani güneşe zaten 10 dakika kala namaz biter. 10 dakika. Ondan sonra iştak namazına ne kadar bekleyeceksin? İşrak namazına, e şimdi ben size bir kolaylık buldum. Öyle mi ben şimdi. Kendime bulduğum kolaylığı size de söylemek durumundayım. İman, İslam, ilm halinde, kafadan atmayalım, Sa efendim orada i harfinde işrak, alfabetik viriste bakacaksınız, işrak çıkıyor. İşrak namazının vakti. Orada size kaynaklarını da verdim. kaynaklardan beraber bayağı bir indirim yaptık. Bayağı bir indirim Ama güneş doğduktan sonra ha! Sen sakalı bir tutamda burnundan ölçenler gibi yapmayın. Yani namaz bittikten sonra değil. Namaz bittikten sonra değil. Güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra orada bakın. Bayağı bir kolaylık var yani. Hasbun Hoca Allah rahmet etsin bu adam tutturuyor. Yani 45 dakikadan evvel şey, ya adam 40 dakika olmuş biri kalksa Arkadaşlar 45 dakika olmadı. Oradan arkadan mübarek anas ediyor. Ya, milletin anası ağladı, canı çıktı, boynu kırıldı, bacağı kırıldı. Ee, halbuki Alaedir Efendi Hazretleri yarım saat tepsiade ettiğini biliyoruz. Yarım saat. Efendi Hazretleri'ne duymuşuz mesela. Ama orada ben duruyorum. Normalde okumalarım bitmiyor. Duruyorum ama zaruret olur, e, sıkıntı olur, insan müjdeyi kaçırmak istemez, bir hac bir umre sevabı niye batıl olsun Ha orada en son payını söyledim. Ama kitaba bakın. Şimdi benim ağzımdan alırsınız o sene başka türlüye çevirmeyin. Kitapta kaynaklarında görürseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Efendim, şimdi nefis. Oyun oynama var, top oynama var. Ya geçen o yarışma atletler atletler, maddetler, yarışma var. 80 yaşına adam. Namaz da kılıyorum bilmiyorum tipinden anlayamadım. Yarabbel alemin, gelmiş oraya 82 yaşındayım diyor. Ne olacak? 20 kilometre yürüyeceğiz diyor. İşte koşacak bir de. Tabii yarı yolda kalacak belli de. <gülüyor> Neyse o zaten hep zenciler kazanıyor. O paraları hep zenciler alıyor. Bir tanesi 10 bin dolar aldı, bir tanesi falan haberlerde gösteriyorlar. Karı erkek, karışık, yarışık girmişler iç içine ya. Böyle bir şey mi olur ya? Allah Allah. Bari erkekler ayrı yapsın. Ondan sonra efendim, tabi bizimki beyaz tenliler hiç kazanma şansı yok yani mümkün değil de. Neyse onlar da işte hikaye olsun diye gelmişler. Şey, kalbi duracak orada. Ya ne lüzum var koşturmağa? Koşmak çok sünnette yok öyle, ne koşuyorsun? Süratli yürümek bile müminin heybetini kaçırır diyor hadis-i şerif. Böyle pat pat pat pat, bunlar İslam'a göre uygun şeyler değil. Böyle spor için koşmak, bak yarı yolda kalıyorlar, yirmi yaşında kalbi duruyor, öbürünün kalbi duruyor. Bunlar yok ki, sahate de uygun değil. Efendim, yürümek var. Yürüsün. Ama boş yere yürüme, Olaya gitti geldi gibi olmasın yani. mübarek adam Ya git buradan edirne kapıya efendi babası ziyarete. Yürü tamam. Ama şimdi yürüdün yürüdün 10 kilometre. Bir de geldin eve 10 kilometre. Ne yaptın? Yok niye gittik yani? Bari gittiğin yer. Aziz Mahmutü Dâya kadar yürü. Değil mi şimdi? Fatih Sultan'a yürü. Eyüp Sultan'a git yürü. Cuma sabah yürü 3 kilometre 5 kilometre. En azından camiye giderken her adımında ne var? Bir sevabını alırsın, bir günahın dökülür. Her adımında, on kilometre yürüsen camiye, anladın sabah namazına giderken namazı kaçırma ama tabii öyle güneş doğar sen on kilometre yürüyün. Hesabını doğru yap bir camiye yetiş yani. E sen şimdi burada her adımına bir sevap, her adımına bir günah dökülüyor. E öyle yürü ben sana bir şey demiyorum ama enayi gibi yürüyüp yürüyüp yürüyüp. Ne oldu orada niye gittin geldin? Yürümüş olmak için. Spor. Ya ben sana hem spor olsun hem de sevap olsun yani ben sana başka bir teklif getiriyorum burada. Yahu arkadaş kaç kilometre dediler? 20 miydi? 40 miydi? Neyse koşuyorlar bir de. 80 yaşına var. İşte 70 yaşına var. Karısı erkeği bilmem. Bunlara desen ki 12 rekat efendim şu kuşluk damazı. Nasıl kılar, kılar mılar çoğu? Tiplere bakarsan çoğu kılacak durumda değil. Ne kuşluk Öğlenin farzını dört rekatı kılmıyor. İşte nefis böyle bir şey. Sen ona dediğin zaman efendim işte eğlenelim, koşalım, şey edelim. Hiçbir yeri ağrımaz. İki rekat namaz dedim. işra bekle. Şurada yarım saat, 20 dakika. Ne yapayım? oram ağrıyor, bura ağrıyor? Ama sen bilmiyorsun benim işte efendim romatizmam da var, yan var, hiç duymadık bugüne kadar. iki rekat namaz deyince bütün derdini gökmeğe başlıyorsun. Nefis böyle ya. Kazandırmamak için. Senin düşmanın ya. Şeytandan beter nefis var ya bizde. Her şeyi de şeytana bağlamayın ya. Yani. Nefis var. Mücadele lazım. Gayret lazım. Yani onun için bu mübarek adamlara, şaşırıyorum, bu eski ümmetlere de şaşırıyorum ama Allah Teala da bu ümmeti onlardan eftal etti. Bak işe şimdi. Ama bu ümmette amanak olmayacak arkadaş. Şimdi bak o zamana kadar kaç yüz sene geçmiş. Musa Aleyhisselam'ın derim. Hani Musa Aleyhisselam'la görüşmüş olması icap etmez burada. Bunu da yanlış anlamayın. Çünkü Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın arası biraz fazladır. Belki o Musa Aleyhisselam'ı görmüş ümmetinden değil ama biz nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmemişiz ama Muhammed ümmetindeniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gibi anlayın yani. Yani ama Musa Aleyhisselam'dan kalma. Çünkü e, şeyden evvel, İsa Aleyhisselam'ın şeriatından evvel Tevrat geçerliydi. İncil-i Şerif gelene kadar. Musa Aleyhisselam'ın ümmetindenim. Burada devamlı ibadet ediyorum. Onlar çıkıyorlar acıkırsa ölmeyecek kadar otuyorlar. Bir de o dağlarda sular bulunuyor illa yakın bir yerlerde. Bir de ölmeyecek zaman kadar su içiyorlar. Başka da hiç bir yemek yok. Zaten bizim gibi börek baklava yese, sabaha kadar ibadet edemez ki. haşa atı çıkar, burada yatacak aşağı. Yani yemeği az yiyen daha fazla ibadet yapıyor zaten. Çok yiyen hepten yatıyor yani. Ben dedi böyle ibadet ediyorum. E ne, ne zamana kadar nedir? Ben Rabbime yalvardım, işte ahir zaman ümmetinden olmak istiyorum. Yani Resulullah s.a. Muhammed Mustafa gelecek, ahir zaman ümmetinden olmak istiyorum. Artık o zat hayatta mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve yetişmiş midir? Tabi buna göre hadislerde bir var bulmadık. Velakin böyle şeyler kitaplarda çok geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle de eski ümmetlerden de. Olmuştur, Kalanlarda olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, tabi hayatına kadar o yaşamış mı? Onu bilmiyorum. Ama derdi ne? Bu ümmetten olmak. Çünkü neden? Bu ümmetin faziletleri Tevrat'ta zikrediliyor. Ya Ahmet, ya, e, ya Musa, ya Musa diyor hep Ahmet Aleyhisselam'dan bahsediyor. Miraç gecesindeki e, haller onu gösteriyor. E i̇şte Ahmet ve ümmeti şöyle abdest alacak, şöyle namaz kılacak, Ramazan'da şöyle oruç tutacak. Ya Rabbi diyor, o müjdeleri duyunca o sahasebe ben, Ramazan'ı bana ver. Yani benim ümmetim yok, o Ahmet'e nasip olacak, Ahmet'im. O şeylerde hep Ahmet geçer. Tevrat e, rivayetlerindekse şey, hep Ahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet ismi şerifiyle rivayetler geçiyor. Evet, onlar bir abdest alacak. Benim emrettiğim gibi abdest alacak. İnşallah alıyorsunuzdur. Rezil olmuyoruzdur inşallah. Alanları söylüyor Mevla tabi. Bizi söylemiyor. يَتَبَلَّوْ أَحْمَدُ وَاُمَّتُوا كَمَا أَمَرْتُونَ Benim emrettiğim gibi abdest alacaklar. O abdeste ne titizlik ister, ne dikkat ister. daha abdese başlamadan İmam Zeynel Abidin Hazretleri tansiyonumu düşünüyor. Sapsarı kesiliyor. Böyle ailesi gelip ne oldu Efendi Hazretleri diyorlardı yani. Ya kimin huzurunda duracağım? şimdi abdese başlayacağız diye. Ta oradan yığılıyormuş yere yani. Ya bu insanın namazı nasıl olur şimdi? ya patküt patküt gelip de hemen namaza duran nasıl fren yapacak zaten namazın içinde huşuğu nasıl temin edecek Allah'a düşünene kadar selam veriyor zaten çünkü geriden nasıl geldi gafil geldi ama bu büyükler böyle benim emrettiğim gibi abdest alacaklar her damlayan damlalarına eni göklerle yerler kadar cennet vereceğim her damlayan abdest damlasına Ne ona göre israf etmezsen abdeste dünya kelam konuşmazsan bak abdeste bile sen bir yandan telefon ıslanmasın, yandan tutun arkadaş. Abdeste konuşuyorsun yani. Mübarek adam abdestin zikirleri niye yazılıyor? Kitaplara duaların niye yazılıyor? Bu işler bedava mı, bu işler kolay mı? E, abdestin mi bozuldu? Ben bozuldu demiyorum. Ama çok büyük yan gelir düştü. Yan gelir gitti yani. Dünyada fazilet alacaksın bak. Her damlasına. Böyle Musa Aleyhisselam çok imrenirdi. Kıskanırdı da diyebiliriz. Ramazanı bana ver o zaman. O beş vakit namaz mesela onu bana ver. Şunu bana ver. Mevlam, Yok o Ahmet'e nasip. O ümmetine nasip. O ümmetine nasip. Böyle beyan eder. Onun için duymuşlar. Hep ümmetlerinden o gelen nakillere göre bekliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşurlar mı acaba da ahir zaman ümmetine e, erişme şerefine nail olurlar mı diye. Ayşe aleyhisselam dedi. Ne kadar zaman? Sen buradasın. Altı yüz senedir diyor. Bu dağda ibadet etmekteyim. Gibi 600 Musa Musaceramı direkt yetişmiş olmaz. 600 senedir bu dağda ibadet etmekte. Ya bunlar da nasıl bunlar bütün e, e, tarihi kaynaklarda, dini kaynaklarda hepsinde söylüyor. Böyle 100 sene, 200 sene ibadet yapanlar var yani. 600 sene ibadet yapanlar. Yani bunların itikafı gibi. Ramazanda 10 gece, 10 gün itikafa dayanamıyoruz. Yani 600 sene hiç günah işlemeden kadın görmez. Adam görmez. Gıybet etmez. Kimle ne edecek? Kıybet. taşlam edecek? Dedikodu yok. Haram yemek yok. Bir şey yok. Allah'ın dağı, Allah'ın otu, Allah'ın suyu. Öyle ya? Haram faiz, kredi, mredi, rişmet. Ne alakası var? Böyle adamlar geldi geçti ya. Ve İsa Aleyhisselam ki, tabi İsa Aleyhisselam çok yaşamadı o zamanki yaşları. Kimsiniz? 20'li yaşlar mı? 30 yaşlar İsa Aleyhisselam 33 yaşında göklere kaldırıldı. 33 yaşında göklere kaldırılması hasebiyle de e, dünyada çok durmadı. Ama tabii şimdi de hayattadır. Dünyada değildir. Ama göklerdedir ve hayattadır. Taaccüb İsa Aleyhisselam da şeye çok merak, ibadete çok merak. Oruç, namaz, zikir, hiç dünya zevki yok. Onun için onu görünce çok şaşırdı. Ya Rabbi dedi, acaba senin kullarından, bu kulundan eftal bir kulun var mıdır? Bu ne kadar ibadet, 600 sene. İsa Aleyhisselam genç o zaman tabii göğe kaldırılmadan evvelki yaşı belli. Ne, Rabbimiz ne buyurdu? Ya İsa, ey İsa Men sâve yevmen min receb Yani ahir zamanda bir ümmet gelecek. Tabi min ümmeti Muhammed'in kaydı var. Çünkü neden? Onlarda da Recep ayı var. Recep ayı Allah gökleri yerleri yarattığından beri Receba'yı var. Ama Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem Kim Recep'ten bir gün oruç tutsa fehu ekremu aleyye min hâdâ O kulum bana bu kulumdan daha değerli olacak. Okulun kulum, bana bu 600 sene ibadet, e Mevla lütfunu istediğine verir. Onun da faziletini, sevabını eksik etmiyor. Ama Lutfu keremini bu ümmete tahsis etmiştir. Onun için efendim, sıcak demeyelim. Hele ki sıcak gün buldun, daha makbul. Günler uzadı, daha makbul. Efdallü a'mal ehmezuha. En faziletlisi, en zor olanı. E şimdi biraz da güneş çıkarsa sıcak saatte 8'i geçti iftar. Öyle de gidiyor. Çok makbul, çok. Sen kısa günler arıyorsun. Mübarek, uzun günler ara. Niçin? Mevla Teala nidâ etti. Sahabe-i bir kafile denizin ortasında kaldılar. Tam denizde onlara hatiften nidâ geldi. Sahi taberande falan geçiyor yani. Kaynakları da var. Oruç Risalesi'nde yazmışım kaynağında. Her gün Mevla Teala onlara nidâ etti. Her kim yaz ve sıcak bir günde ciğerini benim için susuz bırakırsa ona ateşi cehennemi haram etmişim. Sıcak günde ciğerini benim için susuz bırakırsa. Bak burada kayıt düşüyor. Sıcak fi yevmin sa'ifin diyor. Zaten Abdurrahman Asma olabilir. E, Sahabe-i Kiram'dan bir kafile denizde kaldılar. O deniz şeyinde benim e, herhalde artık rüzgar mı durdu o zamanki imkanlara göre denizde baya bir sıkıntı çektiler. O sıkıntı anında böyle bir nida geldi onların. Ve bu kaynaklarımızda yer alıyor. Yani bunu zaten anlamak şuradan anla. En zoru en faziletliyse Sıcak olduğu zaman da susuzluk, hararet fazla olur. E dolayısıyla ama akşamdan da hamsi yeme ki sahurdan mübarek adam. Gidip savurda da turşu yersen akşama kadar yanarsın. Şimdi öyle de yapma. savurda da sana ile kendini yak cayır cayır akşama kadar diye de turşu demediler yani. Sen de ona göre harareti az olan şeyleri yersen efendim hararetin az olsun. Ama doğal olarak mecburen hararetin olacaktır. Bu da seni cehennemden kurtaracaktır. Şimdi önümüzde ne var? Oruçlarla ilgili söyleyeyim. Oruçlarla ilgili, ey bir yıl beyaz günler. Tabii beyaz günler yani beyaz gecelerin günleri demektir. Çünkü günler hep beyazdır çünkü. Ama günler beyaz günler ne demektir? 13, 14, 15'in gökteki aya göre konuşuyoruz. Şimdiki Ocak Şubat'a göre konuşmuyoruz. Her ay gökteki ay 13, 14, 15'te ne olur? Dolunay olur. 13-14-15 Dolunay olunca ne olur? Mehtap olur. Yani tabi bulut bulut yoksa dünya geceliğin bile ne olur? Işık olur. E şimdi bakma bu şehrin ışıklarından görmüyorsun ama e, şeylerde, köylerde, dağlarda o çok makbule geçer. Mehtaplı gecenin seyri, seyranı başka olur. Yani normal yolunu görüp giden Nerede olur o ışıkla beraber köylerde, dağlarda? Dolayısıyla o gecelerin günlerine de eyyamı biz deniyor. 13-14-15 bu her ayda bunu tutmak çok kuvvetli sünnettir. Pazartesi, perşembe ne kadar sünnetse bu daha kuvvetli sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken, pazartesi, Perşembe de terk etmezdi. Hep pazartesi, perşembe oruçlar. Ama yolculukta terk edebilirdi. Nafile oruçları söylüyorum. Ama yolculuk 13, 14, 15'e rastlarsa 13, 14, 15'i seferde de terk etmez. Yolculukta da terk etmez. 13, 14, 15 orucu her ay için lazımdır. Gökteki ay hesabıyla riad edilirse ama Recep ayında olursa farklı lazımdır yani. Farklı fazileti var. Lazım derken vacip anlamayın diye lazım konuşuyorum. Farz vacip değil. Ama fazileti çok. Hazreti Ali Efendimiz Keramullahu diyor, buyuruyor ki bu tabi Recep ayına mahsus konuşmuyor. Sağmul bir yıl evveliyahın ilk günü yani 13. gün. Bu 13. gün hangi güne geliyor? Bugün 11. Yarın değil öbür gün yani. Ne oluyor? Cumartesi. Bu önümüzdeki cumartesi. Yadilu 3000 seneye denktir. Ne oldu? Deminki adam ne kadar tutmuştu mübarek? 600 sene. Bu ne oldu şimdi? Önümüzdeki cumartesi ne oldu? Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Nasıl kafadan atsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymadan konuşabilir mi bu işi? Üç bin seneye denk. Veliahu Lillahi ya ne sene tealefsene? Şahin almış, Süyuti almış yani bunu. İkinci gün yani on günü ne oldu? Pazar. Eyvah. <gülüyor> Bizim hanımlan kahvaltı yine bozuldu ya. İftar edersin hanımlan kardeşim ya? Ne kadar takmışlar bu pazar gün kahvaltı hanımla yapacağız meselesine ya. Allah Allah. İftar edersin, sahur yap hanımlan mübarek. Sahurda hiç keyfimiz olmuyor, uykumuz kaç gözümüzden uyku akıyor. Efendim, ikinci gün aşarad-ı sene, on bin seneye denktir. Ya hocam bu kadar sevaba ne lüzum var? Ya arkadaş, sen mahşere çıktın mı da biliyorsun ya. Öyle bir sevap arayacaksın ki, günahlar götürecek sevapları ya. Kul hakları var ya, kul hakları. O gıybet ediyorsun ya milletin aleyhine konuşuyorsun, o dedikodu ediyorsun ya. Hele ki iftira ettiysen Allah küllünü alır gider senin yaptığın kul haklarından o millet öyle bir sevap alacak ki senden boru gibi gidecek e ne olacak bu sefer e sen yine çulsuz kalacaksın e ne olacak e Allah zulmetmez mübarek adam biraz nafileleri çoğalt haramları da azalt günahları azalt nafileleri çoğalt senin denk bütçe anca böyle tutar yoksa sen yine müflis olacaksın niye e tuttun tuttun tuttun hak sahipleri aldı gitti sevaplar. sen ne yapacaksın Ey ya Rabbi, keşke daha fazla tutsaydı. 10.000 seneye denk 13, yani yahdil selaset 13.000 sene. 13. ya 3. gün yani 15. oluyor. 3 gün ya bu. Üçüncüsü 15. gün. Yani önümüzdeki pazartesi, pazartesiyiz zaten tutun. Yani iki günü önceden tatil ya bir de hafta sonu ya size belli olmaz. Siz yine pazartesi hem kuvvetli sünnet, zaten pazartesi olduğu için sünnet bir de 15'e geliyor ama bu Müjde ayrı bir şey, bu üçlü müjde. Ama ve lakin sizinle pazartesini terk etmezsiniz. Selasene aşarad-ı sene. 13 bin seneye denk. Şimdi kafadan atsa ne olur? Kafadan atsa 30 bin. Bol kepçe. 300 bin, hadi bakalım açık arttırmaya sokalım. Ama ne diyor Bakasitler Efendimiz? 13 bin. Dikkat edin küsuratlara. Yani 13 bin. 14 bin diyemez. Çünkü vahiy sahibinden öyle duymuş. Bu işlerde rastgele hesap yapamazsın. Kafadan da bir şey atamazsın. Bu müjdeler vardır, haktır. He ben Allah rızası için tutuyorum, cevap mevap istemiyorum. Oo, ne mübarek adamsın. sen? elini öperiz ya. cevap da isteme. Zaten isteme de verirle yan cebime koy. O ayrı bir şey. Evet. Bu rivayet Ebul Kasım el Hüseyin el-Emali de geçen, burada da diyor ki Enes radıyallahu anh, merfu olarak birinci gününe Evet. Birinci gününe on bin sene, ikinci gününe, hadi bakalım bir şey. Hata ulaşan mı sene? Yüz bin sene, üçüncü gününe selas mı etti sene? Ben bunu ribaati unutmuştum. Üç yüz bin sene. Üç yüz bin senelik sevap yazıyor. Ne diyeceksin şimdi? Kaynağı da var. Veren Allah mı? Celle Celaluhu. Rahmeti geniş mi? Fazlı bol mu? E senin gibi, benim gibi cimrilik yapar mı ya? Verir. Ama burada e şimdi o rivayet var, bu rivayet var. Nasıl olacak? Sen niyetini düzgün yap, Allah için ihlaslı ol, haramlardan sakın, oruç bir kalkandır, kalkanı deldirme. Yalan ve gıybetten sakınırsan, kalkan delinmez. Delinmezse bir yerine mutlaka faydası olursan o kalkanın. Bir yerine yarar. O zaman ihlası kuvvetli olan 300 bin alır. Biraz daha deldiren, ona göre yani mükafatlar sonsuzdur ama amellerdeki ihlasa göredir. Şimdi 15. gün için 15. gün önümüzdeki pazartesiye ait bir vaat söylüyorum. 15. gün yani sırf pazartesi de olsa demek istiyorum. Hem sünnet kuvvetli sünnet pazartesi olması hasebiyle de, hem de 15 13'ün Recebi Şerif'in 15'i olması hasebiyle biliyorsunuz Şaban Şerif'in 15'i nedir? Berat'tır. Recebi Şerif'in 15'ini millet bilmez. Kandil diye yazmayınca Minarelerde lamba yanmasa, kandil simidi de pastaneler çıkartmayınca bizinkiler bu gece mübarek değil derler. Halbuki senede 14 gece Abdülkadir Geylani Hazretleri ihyası müstahap zikre diyor. Günler fazladır. Günlerde sayı fazladır. Geceler 14'e kadar rivayetler var. Şimdi Allah Teala buyurdu ki diyor, Adem Aleyhisselam Adem Vesselam dedi ki ya Rabbi Vakitler içinde, günlerin içinde sana en sevgili olanı bana bildirir misin? Allah Teala ona buyurdu. buley liyameleyye nisfu'r-racaba. Ey Adem, günlerin içinde en sevdiğim bak en sevdiğim. Bu değişik değişik günleri var. En çok kulları affettiği başka mesela. En çok afet ettiği gün hangi gün? Arafe günü. Arafe gününden fazla af hiçbir bir gün yok. Yani Dokuz, Zülitçe'nin dokuzu. Hacıların Arafat'ta oldu. O ayrı bir şey. Her günleri de faziletli günlerin içinde de faziletin ciheti var. Hangi yönden? Mesela buyurdu ki günlerden en sevdiğim Recep'in yarısıdır. Yani bu önümüzdeki pazartesi günü. Femen tekarru beyleyye her kim bana yanaşmaya çalışırsa Mevla mekandan münezzeh ettir. Tekarruf, manen yaklaşmak demek. Manen yaklaşmak da neyle olur? Yevmen nisvı min recebe, recebin ortası günü. Yani önümüzdeki pazartesi günü. Bisiyamin oruç tutarak. Bak ne dedim sana? Recebe tazim. Allah'ın en sevdiği güne hürmet. E ne diyor? Bu, buyuruyor işte. Oruçla yaklaşabilir diyor. Bana neyle yaklaşacak? Ben bir mesafede değilim ki oraya kadar gelsin yaklaşsın. Oruç tutarsa o salatin namaz. Bu namaz da tabi bildiğimiz beş vakitin farzı değil herhalde. Çünkü farz zaten borç. Farz zaten borç olduğu için bu namazı özellikle anlatacağız. Yani Recep'in 15. geceninsinin namazı var. Pazarı pazartesiye bağlayan. İlk gece yapmıştık ya, konuşmuştuk, etmiştik, bir ameller, bir şeyler yapmıştık. Bilmiyorum siz ne yapmıştınız. O ilk geceninkinin 15'ini olduğu yine pazarı pazartesiye bağla. Birinci gece neyse 15. aynı geceye denk gelecek zaten. Ee, pazarı pazartesiye bağlayan gecenin amelleri var, ibadetleri var, söyleyeceğiz. Namazla, gününün de namazı var. Onları da dergide olacak. Kitapta da var da belki sayfaları dergiden daha kolay bulurum. Ve sadakatin sadaka. Bir de burada şimdi. Orucu tutun. Namazında anlatırız kılarsınız. Sadaka da işte paraya dayandığı için işte hocaefendi bu biraz zor. Niye zor ya? Bir pide olur diyor hadis-i şeriflerde. Bir ekmek olur diyor. Bir ekmek. Ya Dolu fakir fukara camilerin kapıları sebil ya. Allah'a hamdolsun ki yine de sadaka verecek adam var. Ahir zamanda sadaka verecek adam bulamayacaksın diyor Hadis-i Şerif'te. O zaman ne yapacaksın? Şimdi bu kadar sadaka emri var, zekat emri var. Ne yapacaksın? Hz. Mehdi bir dağıtacak parayı, hazineleri bir çıkaracak, Vatikan'ın hazineleri çıkartacak, Kabe'nin hazineleri çıkartacak, Hz. Mehdi'de bir hazineler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük sıfatında Ebu Davut hadisinde bile, yani malı dağıtacak diyor. Öyle bir dağıtacak ki cömertçe, alan alana ya, almayanı dövüyorlar ya. Gezeceksin parasını, zekatını vermek için diyor. Dünyayı gezen Hazreti Mehdi döneminde sadaka verecek adam bulamayacak. Bu da bir sorun. Bu da büyük bir sorun. Çünkü az sadaka çok belayı def eder. Ben ne yapacağım yani? Onun için sadaka verecek adam efendim arabanın camına geldi çocuklar. Ne kızıyorsun ya? Ne kızıyorsun? Ya, arabayı kirletti. Ne kirletecek arabayı? Aç camdan ver bir şey. Efendim yok Suriyeliyim şimdi. Ya Suriyelik. Müslüman kardeşimiz daha Suriyeli'nin çocuğu. Ne var? Yok Suriyeliymiş, yok Romenmiş, yok Romanmış. Ne olursa olsun da her yaş ciğerde ecir var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her yaş ciğerde ecir var. Yani ciğeri yaş mı? Yaş. Yani yaşıyor mu hayatta? Hayattası. A Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök. Gidip ölünün ağzından su mu dökeceksin? Madem yaşıyor, ciğeri yaş. Her yaş ciğerde ecir. Köpekte ecir var. Bunu köpek için buyurdu. Köpeğe su versem sevap var mı? E fahişe kadını affetti Allah köpeğe su verdiği için. Ne yapacaksın Allah Celle Celaluhu? Bukhari hadis-i şerif. Hadis de sahih. Nasıl diyeceksin ki sizin cübbeli hoca kurafe anlatıyor? Nasıl diyeceksin? Hadis de Bukhari hadise imanın varsa. Teşekkür Allah. Efendimiz'in okuduğu cübdet Bukhari'nin seçmelerinde Teşekkür Allah ula ya fe gaffer Kadına teşekkür etti. Allah afet Kadın fahişeydi. Ne yaptı? Köpek susuzdu orada ölüyordu. Kuyunun başında. Başörtüsünü çıkarttı, sardı, ayakkabısını da çıkarttı, başörtüyle uzattı, oradan çektiği kadarıyla çekti çekti. Evet işte başörtüsüne uzun muydu ne kadarsa veya su yakında olsa köpek oraya uzanamıyor. Kuyuya uzanamıyor. Yarım metrede olsa köpek uzanamıyor. Ne yapacak? Şey var, set var. E bu sefer onu suladı diye Allah affetti diyor. Bir de teşekkür etti Rabbimiz ya. Her yaş ciğerde ecir var adam. Sadaka, sadaka, sadaka. Bakir o bir sadaka. Tez verin, erken verin. İşe gidiyorsun, işe gidiyorsun bir fakir gördün. <gülüyor> bela geliyor çünkü. Mayıs yağmur gibi bela yağıyor. Yani. Her gün bu kadar insanın başına haberler binde bir etmez. Zekat etmez haberlere çıkanlar. Ne belalar geliyor milletin başına her gün. Bela sadakayı geçemez. Sadaka tez verildi, bela, yani sigorta yaptı seni. Bela gitti geri. Hadi şereftir. Onun için pazartesi gün namazla, oruçla, sadakayla... Benden bir şey, e, bana yaklaşmaya çalışır, yani manen yakınlaşmak isterse elünü شَيْهِنِ اللّٰهَ اَطْعِيْتُ Ne isterse vereceğim. O kulun benden ne isterse. Hacet namazı da kılmak uygundur. Bir hacet namazı lazım oruçluysan o gün, sadakanı da çıkarttıysan, efendim, hacet namazı da kılarsan, şimdi istemenin de bir usulü var. Yolda giderken, yolun ortasında, Ya Rabbi diye açıl, yani açılır da, Hacet namazı kılarsan estainü bis sabri ve Namazla benden yardım isteyin. Bu hacet namazını beyan ediyor. Bir hacet namazı kılars iki kere, kere. Tarifleri var bazı kitaplarımızda beyan etmişiz dergi yazılarında. Yani velev ki işte, kul-i kul kul önemlidir. Yok onda beceremiyorum. İnne atena kulüvallah kılarsın. Tamam. Namazdan sonra hacet namaz duaları vardır ama bilemiyorum. Yan bari ne bilemiyorsun işte yarha hemen de üç kere ya. Üç kere yarha Rahim desen Mevla bir melek mi diyor. Erhamur rahimin olan Allah kaderk vel aleke fesel. sana yöneldi tecelli etti işte bakalım diyor. Ya rahimin ey acı yanların en dersin. Ne sıkıntın var? İşte herkesin bir derdi var. Ona göre istersin önce din din dertlerimizi isteyelim. Namazda gevşeklik varsa ondan kurtulmak isteyelim. Haramlara müptelalılığımız varsa kimisi duramaz zinaaya düşer kimisi duramaz arada içer, iki tek atıyor bazısı. E ne yapacaksın şimdi bunu? Alıştım duramıyorum diyor. Ya i̇şte burada, Ya Rabbi beni kurtar. Hani bak o gün ne isterse oruçlu olan 15. gününde, yarı gününde diyor ne isterse vereceğim. Başka sıkıntı mı? Başka sıkıntın da söylüyor. Maddi olabilir, borcun olabilir, hanımın kuşuz olabilir, kocan daha da bozuk olabilir. O da bir şey yani. Kadının da kocası daha bozuk. Neler çekiyor bu kadın cemaatimizden var kocalarından yani. Aksi insanlar. Namazına mal ibadetine mana olur. Dövenler var, neler var. Allah ıslah etsin, hidayat etsin şey, çocuklarımızı ıslah etsin, çocuklarımız namaz kılmayan var. Efendim ne büyük sıkıntı, ne büyük bela. Namazsızın içtiği çeşmeden köy kurudu ya. Ya eserlerde zikrediyor bunu ya. Kitaplarda zikrediyor. Yine İsa Aleyhisselam olacak. İsa Aleyhisselam çok gezerdi bu bari, çok görürdü ya. Bir gördü mamur yeşillik, ne kadar dünya cenneti dedi burası ya. Hep Allah tefekkür ödü, diyor geçiyor. Bir daha oradan yolu düştü, kurumuş her yer. Ya Rabbi bu ne haldir? Harabeye dönmüş. Ondan sonra oranın halisine sordu. Dediler ki namazsız bir namazın biri bizim çeşmeden su içti. Buraya bir şun ve uğursuzluk nuhuset peyda etti. Biz ondan beri başımızı doğrultamıyoruz. Ya Rabbel alemi Bir namazsız bütün komşularını mahalleyi helak ediyor da bizim etrafımızda dolu, bol miktarda da bulunur ya yani. Ne yapacağız? Dua edeceğiz. Hidayetleri için, ıslah olmaları için. E i̇şte namaz kılmayanların başına gelecek belalar. Onu küçük bir kitap seçtik onu. Neden? Büyük kitabın içinden çıkarttık. Büyüğü okumuyorlar 500 sayfayı diye. Onu niye çektik çıkar? Ondan çok namaza başlayan oldu. Duyuyorum. Çünkü aklı başında bir insan onu okuduğu zaman zerre kadar imanı varsa o sabah namazını o gece kaçırmaz. Kaçıramaz. Gece okursa sabaha kaçıramaz. Gündüz okursa öğleni kaçıramaz. Çünkü o kadar tehlike ve tehdit var ki bunu bir insan kendine yapmaz ya. Yapmaz yapamaz yani. Namazsızlık kadar büyük bela yok. Müslümanlar için konuşuyorum. Eza da inanmayanım ben. Olacağı da cehennem hak etmiş? Ben ona ne diyebilirim? Ve la illa O gün benden af isterse, yani önümüzdeki pazartesi e, günahımız çok, afya ihtiyacımız çok, mutlaka affedeceğim sözü var. Ben oruç tutamıyorum, hastayım zaten. Ama onu beni oruçlu sayar. Çünkü ben sağlıklı olsam tutuyordum. Ben mutlaka tutuyordum. Tuttum yani. E Mevlana'ya bakar, hasta olduğu zaman kulum sıhhatliyken yapıyor muyduya bakar. Hadis-i Şerif sahittir. Hasta, sıhhatliyken yaptığı aynen yazılır. Bir de yolculukta olan, evindeyken yaptığı yolculukta yapmasa aynen yazılır. Nafileler için konuşuyoruz. Zaten farzlarda şey yok. Efendim, Seferi dedi, namaz bile iki, iki rekata düşürüyor. Farzı bile mevlakiye düşürüyor yani. Onun için yolculuğun zorlukları, zahmetler. Var bugün uçakla gidilen yerlerde bile zor yani. Zahmetli yani sefer. E, kıt tümüne sakar, ateşten bir parça denmiş sefere. Yolculuk zor iş. E, yani onun için, şimdi bu kadar günahımızla af için tam bir mahal çıktı. Bu ayda af isteyenlere müjde olsun buyuruluyor. Recep Tevbe buyuruluyor. E şimdi de 15. gün için ne şartı koydu? Namaz. O namazı şimdi söyleyeceğiz. 15. namazını söyleriz. O namazı kılarsın. Orucu da sağlığın el veriyorsa tutarsın. Sadakada, ya bir kuruş olsun herkes gücüne göre bir fakire muhtaç çıkarırsın. Bazı kere insanlar evlerinde oluyorlar. Hani ben dışarı çıkmıyorum dedim ben fakir de bulamam, şimdi gezeme falan. Şimdi kolaylık imkanlar var. Bir derneklere SMS atıyorlar. Bir fakir muhtaç, ehli sünnet dernekler var, yardım şeyler var dolu biliyorsunuz yani. Bir ehli sünnet olarak bir şey, 5 lira, 10 liralık bir SMS atılıyor, bir şey atılıyor ya parayla inanç bilmem. Onda bile sadaka olur. Hani ben madem fakir bulamıyorum. Çünkü neden o da oradan bir muhtaça götürüyorlar. Tabii ehli sünnet olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani ehli sünnete hizmet eden kuruluşlar olsun. Çünkü vahabisi var, Şii'si var. Yani her türlü ehli sünnet dışı akımlar var. Onlar sıkıntılı olabilir. Evet. Ama yolda gördüğüm bir fakir, ona sen tabii ki şey sorma. Namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, hacca gittim mi yani? Fakir muhtaçsa, dileniyorsa ona ver. Anladın? Ben bundan şüpheleniyorum, biraz hatırsızlığına benziyor. Allah Allah! Ne biçim konuşuyorsun? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, at üstünde de gelse dilenciye ver. Hadis-i şerif, at üstünde de gelse ver. Adam geliyor şey. E, köyüme gideceğim de yol param kalmadı bir şey. Ya sen onu ne dediğini dinleme, sen ona ver. Bizim Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu: şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver yani, veriyorsan. Ama insana bir şey sorma. Bizim rahmetli Hacı misal verir. Geliyor bir fakir, Bilal efendi, Hacı Bilal'e diyor işte ben köye gidecektim de param kalmadı. Hadi kar Karaca gidiyoruz. Bindirecek adam arabayı, parayı vermeyecek ona, otobüse verecek parayı. Ya Bilal Efendi, niye böyle yaparsın derdi ona. O ne diyorsa diyor, belki gidecek başka tarafa veya yiyecek bir yemek, bir çorba. Sana ne Bilal Efendi? Yani, öyle efendi onunla çok şakalaştığı için, ama tabii onu malzeme yaparaktan bize bir şeyler anlatıyor efendilerine. Onu misal veriyor, o misalle herkese laf anlatıyor da, sen adam, e, ameliyat olacağım, yok şuram şöyle buram böyle, nerenden? Raporunu göster, Allah Allah! Ya mübarek adam, sen de melekler de diyecek sana, sen Allah için mi verdin? hadi bakalım şeyini göster, kalbini göster, ihlaslı mısın, nesin, niye verdin, kime verdin? E böyle olmaz ki. Sen Allah için ver, at üstünde de gelse ver. Çünkü neden? Belki parayı yolda çaldım. At üstünde şu demek. Yani Mercedes jipten indi. Ulan Mercedes jipten inip de dilenilir mi bu? Ne biçim? Şey, hırsız mıdır dedi, arabayı mı çalmış? Yahu kardeşim sen arabasına, atına bakma diyor. Sen isteyene ver. Çünkü وَمَّ سَاءِلَ فَلَا har. Ayet var daha sana, hadisin kaynağını mı söyleyeyim? Ayet var. İsteyeni kovma. Bu, kesin emirdi. Ama şüphelendin dedik ya, az ver bir şey ver. Ama git işte dedim. Boynun kilise direği kadar, bilmez de böyle, böyle laflar derdi mübarek. O eski laflar da mı böyle laflar diyormuşlar? Yani kilise direği kalın mı oluyor neyse. Yani gerdanın şöyle tavlı şişman demek istiyor yani. Ne dileniyorsun falan demeye mi getiriyorlarmış? Ne biçim laflar var yani bu memlekette? Yani siz boş verin lafı belli Size Siz ne yani işin varsa bir kuruşun veris sadakan. İstifarları da söyleyeyim. E, faziletli ameller babında. Ya Adem, ey Adem, men asbaha yevmen nisfı bir receb. Recep'in yarı gününde bir adam sabaha çıkarsa, yani bu önümüzdeki pazartesiyi konuşuyoruz. Sa'imen oruca niyetli. Zakiran dili zikirli. E zaten sabah namazı, namaz zikirdir. E iştahı da beklersen, daha büyük zikirdir. Bir Sübhanallah Hamdi desen yüz kere zakir olursun. Hemen büyük zakir olursun. Yüz kere Sübhanallah Ebu Hamdi desen, denizin köpükleri kadar Günahı olsa affolur. Hadis-i Şerif, Müslim-i Şerif'te ve buyuruyor ki ne kadar kolay. Yüz kere Sübhanallah ve Hamdi diyenden o gün daha eftal amel hiçbir kimseden Allah'a yükselmez. Allah'ın kabul makamına. Ancak ondan fazla diyen. Yüz kere ya. En kolaylarını söylüyorum size yani. Uzunları saatler süren. En kolaylarını söylüyorum. Subhanallah ve Hamdi. sabahta bunu Subhanallah lazım Estağfurullah üçlüdür o. Ama hiç bilemedin. Subhanallah ve Hamdi desin. Oruca niyet kalktı. Zikir etti. Hafizan-ı namusunu korumuş halde. Yani zinadan uzak duruyor. Zina, livata, lezbiyenlik ve işte bu gibi kadın erkeklerin haramları, e, e, cinsel haramlarla ilgili onlardan namus, tenasül uzvunu da koruyor kadınsa da erkekse de. Muttasaddikan min Yine getirdi malından sadaka vererek. E şimdi hocam ya, ben sabah, sabah sabah kimi bulacağım da sadaka vereceğim? Niyet o gün sadaka vereceğim ya. Sadaka niyetiyle. Kaktın sadaka hazırladın, bir de sadaka vereceksin. Lem yakun le u illel cenne. Bu adamın cennetten başka cezası yani ceza karşılık demek. Cennetten daha aşağı mükafatı ve karşılığı olmaz. Evet. Yine bir hadise bu durumda ediyor Mansam evmen nisbi rajeb udileleu bi ciyam selatine sene. Recemin on beşinde oruç tutan yani önümüzdeki pazartesi de otuz senelik oruca denktir. Evet. Şimdi 27. günü konuşmuyoruz bugün. Çünkü daha var. İnşallah o zamana sohbet olacağı için Miraç gecesi, Miraç günü onları konuşacağız. Ancak 15 geçer. Geçer diye bu pazartesi onu söylüyoruz. Bir de e, birkaç ilanlarımız oluyor. Yani önümüzdeki hafta burada olamayacağım. Ondan dolayı şimdiden sohbette bunları söyleyeyim. Siz de amel edin, biz de amel edelim inşallah. Rabbim birbirine bağışlasın. Fazıl Kerem'iyle kabul eylesin diye bunları söylüyorum. Rivaat olduğuna göre Dört şey kabir azabını dindirir. Kabir azabı en korkacağımız azaptır. Yani kabir azabı çok tehlikeli. Yalnızlık var. Vahşet var. Dehşet var. Panik var. Hiçbir kimse yanına gelemiyor. Yani mahşerde yine Halide böyle derdi. Efendi babamızın oğlu. Mahşerden o kadar korkmuyorum. Niye öyle derdi bilmiyorum. Kabirden çok korkuyorum. Hafız abi derdi Efendi Hazretlerine. Çok itikad ederdi. Kabirden çok korkuyorum ağabeyim. Neden? İşte yalnızlık var ya ben derdi orada ne yapacağım, ne edeceğim? Efendi Hazretleri ona Tebareke'yi okumasını tavsiye ederdi. Hiçbir şey okumasa, ölecek olsa Tebareke'yi okumadan bir gece yatmaz. Kabirden çok korkuyorum hafız ağabey derdi. Tebarekeye devam et. Çünkü o kabir azabından kurtarmakta özel bir yetkisi var. Otuz Te suredir, Münci, Hiyel-Münciye kurtarıcıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından. Yani mahşerde diyor kalabalık var. Belki seni bulurum. İşte ihbandan birini bulurum, yani biri bana şefaat eder, birini bulurum. Gerçi de, babası da alâ eder Efendim Hazretleri. Onu da derdi, babamdan ümidim yok Hafız abi. Niye öyle mi hepimizin ümidi babana derdi. Yok onu çok razı edemedim, yine senden ümidim var Hafız abi derdi. Yani sen bana şefaat eder şey derdi, Efendim Hazretleri hakikaten e, sadık oldu yani. Samim, samimi bağlanmış idi. Dört şey kabir azabını dindirir. Kıraatül Kur'an fi küllü hînî ve zemân. Devamlı Kur'an okumak. Devamlı demek işte artık namazda, namazın dışında. Abdestsizken bile Kur'an-ı Kerim okunur. Cünüpken okunmaz. Abdestsizken bile Kur'an-ı Kerim okunur. Hz. Ali Efendimiz Hala'dan çıktı ya da Selman-ı Farisi Kur'an'dan bir şey soracağız ama abdest alsan da bekleyelim dediler. Niye bekliyorsunuz dedi yani. Cünüp değilim ki dedi. Kur'an okumama madi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı Kur'an okurdu. Yani insan abdestsiz olsa da Kur'an okuyabilir. Kulüvallah okuyabilir, innihatane okuyabilir. Ama abdestli olsan eftaldir. Ama bazı kere Abdestsiz bulundun yani. Ben Kur'an okuyamam zannetme. Abdestsiz Kur'an okunur. Abdestsiz Kur'an'a tutulmaz. Evet. Her zaman Kur'an okumak. Ve ikram el yetim fikül kulbekin. Her bulduğu yerde yetime ikram etmek. Babası Yitirmiş. buluğa ermemiş çocuk. Yetim olmasın. buluğa erene kadardır. Bulu'dan sonra yetimlik kalmaz. La yetme vadehulum buyuruyor. Yetimlere ikram etmek. Ve sav ve yamil fi Recep ve Şaban. Recep ve Şaban'da Eyyamı biz orucunu tutmak yani 13, 14, 15. Bak her ay sünnet hem de sünnet müekket kuvvetli sünnet hem de efendim her ay sünnet ama buradaki müjdeyi almak için sadece sadeceyle şabanın 13, 14, 15'i kurtarıyor kabir azabını dindirmekte. Sadeceyle şabanı zaten bir berat dada rastlıyor 15'i berat o zaten illa tutuluyor 13, 14, 15. Ramazan'da zaten faz Ramazan'da 13 14 tutulur mu? Zaten <gülüyor> Ramazan'ı mecbur canı hepsini birden. 10 Receple Şaban'da yani biz orucu. Ves salat fi cevfil Gece yarısı herkes uyumuş saat 1 2 3'lerde ise işte imsaktan evvel tunevvirul kalb ve turisi rida'rrahman kalbi nurlandırır ve Rahman'ın rızasını kazandırır ve kabir azabını dindirir. Bu hadis-i şerifle de evet. Şimdi gecesi 15. gece ile ilgili Namazları buradan arayana kadar bakayım da. Dergide zikretmiş oluruz, daha da kolay buluruz. İnşallah Rahman Recep Şerif'in 15. gece 3 Mayıs pazarı 4 Mayıs pazarça bağlayan gece namazı. Burada üç tane namaz tarif edilmiştir. Siz herhalde en kolayını yine tercih edeceksiniz ama bence birinciyi alalım. Birincisi Enes radıyallahu an merfuan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve kadar raf ettiği İstahat ettiği bir hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 71. sayfede, yani tarif burada denmekle olmayabilir, unutulabilir, edilebilir. Bunun ee, kaç rekatını söyleyeyim size? 14 rekat. Namaz 14 rekattır. Niye 14 rekat oluyor? Gerisi kaç gün geçti Recep'ten? 14 geçti. Anladın mı? Yani öyle bir şey söylüyor bazı kitaplar. Geriye yönelik 14 geçtiği için o geçenin 14'ünde telafi edecek. Bütün gece namazlar. 14 dört rekat kılar her rekatta. Bir fatiha, 20 ihlas, üçer kere felak nas Yani tabi tarifi dikkatli anlayın ha. Bu tarife uyacaksın. Kadınlar bile bak yemek tarifini bir eksik yapsa kek kabarmıyor. Anladın mı? Kek böyle rezil oluyor. Misafirin içine o keki ne yapamaz? Çıkartamaz. Niye? İşte o kabartıcısını unuttu. Yani tarifi doğru yapacaksın. Yoksa kabul. Yani kabul Allah'ın işi. Kabul ederse de vaat edilen müjde meselesi var. Onun için doğru hareket edilir. Ondan sonra namaz bitince on kere bana salat okur diyor. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed el-Habbi bil-Mahbub. Şâfil-i'lel-ben-fericil-kurub. alâl ala sahfi ve sellim. Yani bu dediğim salavatı değil. Normal siz bildiğiniz. Yani Allah'ım salli ise sizin bildiğiniz. Yalnız Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed diyiyorsunuz ya o salavatlar eksiktir. Bak o salavatlar eksiktir. Mutlaka hürmet için seyyidina koyun. Bir de Muhammed'de kalmayın. Ve Ali ahli seyyidina Muhammed. Ehli koyun, bana eksik salat okumayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli mi katmayanlar salavatı eksiktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu gibi yerlerde, müjdelerde, amellerde mutlaka ehli beraber. Ve ala seyyidina Muhammed denir. En azı bu. On kere bana salat okur sonra otuzar kere tesbih, hamd, tekbir, tehlil. Bu ne oldu şimdi? Ya Kolay var. Ve velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah ve allah Ekber demek. Yani dördünün toplamı bunu okur. Evet. Bu namazı kıldığı vakitte Allahü Teala o kişinin sevaplarını yazmak ve Firdevs ala cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere on bin melek yok ona bin melek yollar. Kaç melek yolluyor? Bin tane melek. Mevla'nın melekleri nasıl? Ol dedi mi oluyor? Yani melek Meleklerde, şundan sonra melek yaratılmayacak mı? Mevla-i bütün melekleri yaratmış da daha yaratmıyor değil. Adamın zikrinden melek yaratıyor. O anda melek yaratıyor. Yaptığı ibadetten melek yaratıyor. On bin melek ona yaratır yollar veya hazırda olanlardan yollar veya yaratır. Rabbimin kazineleri bu, orduları çok. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler. Bak geriyi siler. Bir daha seneye kadar onun üzerine hiçbir günah yazmaz. Bu çok büyük bir müşter. Bu acayip bir şey. Bu kadar kolay amele, bu kadar büyük müjde olur. Olur. Ama ihlas. Ama niyet. Sen şimdi ben bir daha seneye kadar bari bütün günahları rahat yapayım diye nasıl olsa yazılmayacak diye kılarsan bu namazı havanı alırsın. Sen bir daha günah yapmama niyetiyle bunu kılarsan. Mevla sana bu müjdeyi veriyor. Ama o arada da gaflet eseridir. Bir günaha da düşebilirsin. Ama yazmaz diyor. Böyle müjdeleri var. Bu namazda okuduğu her harfe karşılık kendisine 700 hasene yazar. İstersen çok hesapçıysan, ne getiriyor, ne götürüyor diye, harfleri say, harfler mümkün, Fatih'a kaçar, felak falan belli. Ee, harfleri say, yedi çarp. Yani Mevla veriyor bunu. Mevla hesabı şaşmaz. 700 yüz hasene yazar, her ruku ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercetten 10 köşk bina eder. Zebercet. Ben dünyada zebercet yok zannediyorum. Halbuki Cümrüt var, Yakut var, hadislerde, ayetlerde geçen şeyler var. Zeberceti ben cennete mahsus bir şey zannediyordum. Bir taşçı var arkadaşım. Geçen tesbihler mesbihler bakıyoruz. Bu zebercet nasıl bir şeydir? Bir de baktım zebercet taşını gösterdi bana. Yeşil bir şey. Güzel. Sonra ben de ondan tesbih de varmış da benim bir tesbihlerim var biraz. O haberim de yok zebercet olduğundan. Zebercetten o yeşil taş. Bak zümrüt buyurmuyor, yakut buyurmuyor. Zebercet. Cennetle ilgili hadis-i zebercet çok geçer. Mübarek bir şey. Dünyada da örneği var yani. Hakikati ahirette tabii zümrütünde, yakutunda. Dünyada örneği var. Zebercetten 10 köşk. Allah Allah. Bunlar gramları dolarla satılıyor şimdi ya. Sen ne diyorsun? 10 tane köşk yapacaksın. Sen <gülüyor> afyondan mermer zoralısun ya. Bu adam. Efendim sen nereden alacaksın Zebercetten 10 köşk yapacaksın her taraf? 10 köşk bina eder. Her rekata mukabil cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Şehrin tamamı yakut. Şimdi Necmeddin Kürdi Hazretleri var. Halidi meşayihindandır. Hem Nakşibendi büyük bir zat. Mısır'da Kahire'de vefat etmiş. Allame Eycan'dır Mevlana Halid'in de kulevasından, Yani belki vasıtalı direkt kalifesi olmayabilir. Onun bir eseri var. Onda diyor ki bazı hadis-i şeriflerde az amellere çok mükafatlar görürseniz şaşırmayın. Allah'ın fazla geniştir. Çünkü sahih hadislerde de öyle hadisler var ki diyor. Çok kolay bir amele işte Eşhedü en la ilaha illallah var. O Tirmizi'de geçiyor. 10 kere okuyana 40 milyon Hasne 10 kere okuyana iki dakika sürmüyor 40 mil elfe, elfe tirmizi de var Dolayısıyla şaşırmayın diyor yani fazla müjde görürseniz sayı hadislerde de örnekleri var Allah'ın fazla Kerre geniştir Mevla Tehala bizim gibi e, bir yerden almıyor ki yakutu kaça alacağını hesabetsin değil mi şimdi Ondan sonra 10 on şehir bina kadar yakut bulunmaz ki dünyada 10 şehir e işte verecek bir melek gelip onun elini omuzlarının arasına koyar. Geçmiş günahların bağışlandı. Ameline yeniden başla. Şimdi sen sevaplar Mevla'ya ait. Mükafatlar ona ait. Amel sana ait. Sen ihlasını temin et ve mübarek 15. gece yani önümüzdeki pazarı, pazasya bağlayan gece bu namazı kıl. Evet. Recep kitabında da bulursunuz sayfasını. Ben Firis'te şimdi tam sayfaları bilemiyorum ezbere. 71. sayfede efendim bu namaz var. Peki, şimdi bir de en sevdiğim gün Recep'in yarısıdır buyurdu Adem Aleyhisselam'a e, ve ne buyurdu? O gün bana oruçla, namazla ve sadakayla tekarruf edenleri, de, demin söylediğimiz müjde. O zaman o günle alakalıdır. 15. gün 4 Mayıs Pazartesi'ye geliyor. Pazartesi namazı. Muhammed İbni Katıy Hazretleri bu Gavs'tır. Muhammed'ül Gavs diye geçer bu zat. Şattariye Tarikatı'nın ulularındandır. Çok büyük velidir bu. Efendim, Çeşti'ye koluyla da irtibatı var ama e, Yusufu u Nebhane Hazretleri bunun naziri yoktur yani, kitabının naziri yoktur. Mislim benzeri yoktur. El Cevair-ül Kars, beş cevher diye yazmış o kitabı. On bahre kitaptan aklediyor. Recep'in on beşinci günü işraktan sonra. Yani e, Demin müjdeleri saydık ya, mükafat cennetten başka olmaz işte efendim, affedin vesaire. Benden ne severim falan bahsettik ya günün namazı. Evet, işraktan sonra kılıyor. 25 selam ile 50 rekat. işraktan sonra yani kuşluk vakti ne kadar? Sadece var artık öğlene kadar müsaadesi var. Kerahat vakti ne kadar? 50 rekat kındır. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir İhlas, bir Felek, bir Nas suresi okunur. Muhammed Hakkı Nazile Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi o felak Nas'ı söylememiş. Sade bir İhlas'la. Siz belki de onu tercih edersiniz bence. Bir İhlas daha kolay size akış sağlar ama müjdelerde Efendim teşvik edilen amellerdendir. Sonrasında da duası var. Teşvik edilen amellerde. Ne demek bu şimdi? Müjde var mı? Yok. E şimdi ne kadar köşk taray var hocam de? E bilmiyorum. E niye? E ben uydurmuyorum ki bugüne kadar söylediklerimi. Kitapta kaynağı varsa <gülüyor> söylüyorum. Şimdi burada bir müjde söylemiyorsa ben uydurabilir miyim? Al bir de benden diye on köşke ben yazayım mı size şimdi? Yok işte. Ama Mevla'nın rızası var. Her şeyde de sen iki de bir ne var ne yok arkasında arama ya. Teşvik ama hoca efendi bayağı da bir şey 50 rekat müjde de yok yani. Dikkatimi çekti de ondan sordum. ve ben de dikkatimi çekti. Sen niye iki de bir sevap arıyorsun? Mübarek adam. Teşvik edilen amellerdendir. Madem bunun ucu açık bırakılmış, sevap vaat edilmemiş, bu büyük iş. Burada büyük bir... ama ne buyurdu? Kim bana Receb'in 15'inde oruçla, namazla ve sadakayla tekarrufta bulunursa, değil mi? Deminki müjdeyi hatırlıyorsunuz. Onun için yalnız burada felak nas okunsa muhafaza için kuvvet ve sığınma için çok kuvvetlidir. Ama gücüm yok, hastayım, şuyum, büğüm, ellekata takılacağım, oturarak da kılınır, bir şey. Ama ben sadece ihlasla kılıyım, tamam ben bir şey demiyorum. Bir de duası var, 72. sayfede e, Cevail Kams kitabından almışız onu. O e, duayı da yaparsınız. Allahu meleket sallet, senin için namaz kıldım, senin için secde ettim, sana iman ettim, sana tevekkül ettim. Bu alçak halime, zillet vaziyetime e, ayak tökezlemelerime, e, bu yalnızlığıma, Yarabı yalvarışıma, yakarıma, bu şaşkınlığıma, perişanlığıma, fakirliğime, ihtiyacıma acı bana rahmet eylediyor. Sıkıntılarımdan, e, hemlerimden, gam ve kederlerimden bana çıkış kapısı aç, bir mahraç yarat Ya Rabbi diyor. Böyle de bir mübarek duası var. E şimdi elli rekatı ihlasdan kılarsan, bir ihlastan elli ihlas eder. Elli ihlas okuyanın elli senelik günahı olsa affedilir, hadis-i şerif var zaten. Kaynağını verdim dualar kitabında. 50 ihlasla bu namazı kılarsan peşine de ihlaslı bir şekilde şöyle de kısa iki satır. Bir dua yaparsan yani Mevla en sevdiği günde kendi Recep Şehrullah Allah'ın ayında en sevdiği gününde, mübarek Pazartesi gününde hem de mevlit günüdür. Seni boş çevirir mi ya? Ne sen soruyorsun ki ne kadar müjde var? Tamam. Geceden zaten kaptın müjdeleri. 10 yakuttan şehir neyine yetmedi? Daha ne arıyorsun zaten? Sen köşkler, saraylar hazırlanmış. Yeter ki imanını kurtarmaya bak da Sonradan kayma. Bunlar bu mübarek efendim önümüzdeki 15. geceyle günün faziletli amelleridir. Ancak ben bir namaz söyledim. İlk gece yani riya olmasın. Zaten riya olsa da neye yarar? Ben size riya yapsam, gösteriş yapsam ne fayda var? Yani Efendimiz öyle derdi. Cennetiniz yok, cehenneminiz yok. Size ne gösterişi yapacağım derdi. Elinizden bir şey gelmez derdi. Yani o da bize bir şuur veriyor yani. Riya yapmayın şuuru veriyor yani. Ama teşvik içinde hocalar önde kılsın. Bütün cemaat teşvik olur. Ö hocalar önde kılsın. Uzun kılsın, şu bu. Uzun. Yani ben efendim evde bu kadar uzun kılmıyorum. Olsun. Sen cemaatın önünde uzun kıl buyururdu. Hatta İmam-ı Azam'ın ı, Azam, İmam -ı bahseder. Çünkü neden? insanlar alimlere bakar, hocalara bakar. Değil mi? Hoca altı kılarsa o da dört kılar en azından. Ama hoca iki kılarsa o hiç kılmaz yani. Onun için alimler önde dursun, uzun kılsın buyururdu. Kadde sallallahu Şimdi burada da ilk gece kıldık. Ee, size de söyledim. Bu çok önemlidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu e, rivat ediyor. Daha birçok efendim kitaplarda zikrediyor. 30 rekat namaz. Bu 30 rekat namaz onunu başında kıl buyurdu Ey Selman. Onunu ortasında kıl, onunu sonunda kıl. Şimdi geliyor önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece. Ey Selman! Hangi inanan erkek veya kadın bu ayda 30 rekat kılar, her rekatta bir fatiha, önce 3 gulüvallah okuyor, sonra 3 gulüvallah okuyor. Bunu bana hep sorarlar, bu fıkıh uymuyor. Hadis-i şerifte, Abdülkadir Geylani'nin metni böyle, hadis-i şerifte bir şey zikledilirse orada ona uyacaksın. Faziletli ameller meselesinde. Faziletli ameller. Önce gulüvallah okunuyor, 3 kere, sonra gulüvallah okunuyor, 3 kere. Aralarda besmele çeker bilir misin? Çekersin. Namazda da besmele çeksen ne zarar var? Namaz mı bozulur besmelede? Ama arada besmele şartı Hanefi mezhebinde yok. Hanefi mezhebinde besmele şartı yok. Eûzü ee, besmele başta var. Aralarda besmele şartı yok. Çeksen olur mu? Olur. Yine İlmihal'de ona da temas ettik. Orada da bir incelik var. Hanefi olan da i̇bn Abidin diyor ki Hanefi olan da ben okuyayım besmele dese Fatihadan sonra besmele çeksek Hulüvü Allah okusa mesela buna buna sakınca yok diyor. Yasak yok diyor ama Hanefi mezhebinde şart yok. Bu ayrı bir şey. Şimdi, efendim, üç e, kuluya Allah'a okusa, sonra üç kuluya okusa, Allah Teala onun günahlarını mahveder. Bir de şu var, Recep ayını oruç tutanlara ne kadar müjde vaat ediliyor. Ben onları okuyamadım, vakit yok, siz Recep şahsını okuyun. Bir gün, iki günden başlıyor, 30'a kadar var, tümünü tutanlara müjdeler, müjdeler. Onlar maaşlarda özel, yiyin, Recep'in adamları kalksın, özel muamele kaldıracaklar, doğru gönderecekler cennete. Şimdi burada şöyle bir müjde var. Bu 30 zeketi kılan Recep'in tümünü tutmuş sayılıyor. Benim gibilere çok uygun. Zaten marazlıyım, hastayım yani ben. Ama sen hem tut hem kıl. Mübarek adam. Ve mekâne el musallin ile senetil mukbile bir daha seneye kadar sürekli namaz kılanlardan yazılıyor. Bu 30 zeketi kılan. Bir daha seneye kadar. E ben ilk onu kılmadım. Neyse Mevla Kerim'dir yani. Onu kıl sonra ikinci onu kıl Yani onu da kıl şimdi de kıl. Ne yapalım ilk gece kılamadın. Başında buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ama nafilelerinde kazası olur dedi efendim. Yani sonradan da kılabilirsin. Her gün ona Bedir şehitlerinden bir şehit sevabı. Bedir şehidi olmuyorsun ha. Sahabe mabe olmadın yanlış anlama. Bedir şehitlerinden bir şehidin sevabı kadar amel yükseltilir. Her günün orucuna bir sene ibadet yazılır. Bin derecesi yükseltilir. Ama Recep'in tümünü tutup da bu namazı kılarsa, bu ayrı bir fazilet. Allah ona cenneti vacip kılar. Cehennemden perat verir. Allah Teala manevi civarında muhafaza olur. Cibril bunu bana haber verdi. Şimdi, müjde var mı? Var. Sonunda da var. Hazreti Selman sordu ki, Ya Resulallah, bu namazı ne zaman kılayım? Başında on rekat kıl. Yalnız sonlanda on rekatı bitince her birinin zikri var. Kısa. Birinciyi yaptık, burada efendim sayfeler yazıyor. Birincinin sayfası 248'de ilk 10 rekatın zikri. E, i̇kinci 10 rekat, bu 15. gece inşallah nasip olsun kılarız. 249. sayfede, onlar beş peşe işte. Üçüncü 10 rekat, e, efendim, birincisi 247'deydi, okuduk. İkincisi 248'de 2-3 iki, satır. Kelime-i tevhid zikri ama farklı biraz. Tevhidin ilaveleri var. İlahen vahiden, eheden sameden gibi ilaveleri var. Ee, üçüncü, onu miras gecesi de ilan ederiz inşallah. Ne zaman kılayım? Buyurdu, başında on rekat kıl, ortasında on rekat kıl, sonunda on rekat kıl. Ve on rekatın sonunda da şu zikirleri oku, otuz rekatı bitirince ayın son gecesinde ve sel haceteki üstte işte ceb du'a ne hacetin varsa iste, duan mutlaka kabul edilecek. Allah Teala seninle cehennemin arasına yetmiş hendek koyacak. Her hendek gökle arası kadar. Yani cehenneme girmen ihtimali yok nasip olmaz, arada engel, engel, engel Mevla seni azat etmek için her rekatına bir milyon rekat yazacak, cehennemden beraat yazacak ve cevazen aleyh sırat, sırattan da geçiş izni, hızlı bir şimşek gibi geçeceksin, Hz. Selman buyurdu anh, bu müjdeleri duyduktan sonra ben Allah'a şükür secdesi yaptım Mevla Teala ne müjdeler vermiş bu ümmete nasip etmişti, yani ne kadar zengin olacak imkanlarımız var ne kadar beraat alacak imkanlarımız var kolay şeyler, yarım saat sürüyor ya on rekatı ya Yarım saat belki sürmez yani. Ben belki yavaş kılıyorum. Normal siz kılıyorsunuz yani. Kolay. Ama müjde çok. Ama en büyük müjde, yani baştan müjdeleri verdi, sonunda da bu müjdeyi verince diyor, bu ziyade müjdelerden dolayı şükür secdesi yaptım. Selman. Ama benim için en mühim mesele, bu namazın tarifi Recep Risalesi'ndedir. Recep Risalesi'nden e, yeni baskıları konuşuyorum. Eski baskıları, tabi bilmiyorum şu anda sayfasını 200 e, ...metinler... ...dört sayfa metni sürdü. Mübarek. Tercümesi 245'te başladı yani. 245'ten 250'ye kadar tarifi var. Hangi onu kılıyorsanız ona göre. Şey aynı. Üç kılıyor Allah, üç kâfirun. O aynı da. Peşindeki zikir için unutmayın. Namazı bitirin, peşindeki zikir bir kere okuyorsunuz. E, ancak... ...burada benim en e, önem verdiğim husus... Ey Selman buyurdu... ...bu namazı kıl... ...Cibril bana haber verdi. Hadi alametün, beyne'l müşrikine la Bu namaz müşriklerle münafıklarla Müslümanlar arasında alamettir. Münafıklara bu namaz zor gelir kılamazlar. Şimdi bu çok hadislerde yok. Ben birçok faziletli amel gördüm. Böyle bir mesela şeyde de var. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize şey göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa, münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar kul yahu okuyamaz. Hadis-i şeridi. kafirunu doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu muatavnu ve la entum bir karıştırır gider yani. Bir karıştırır gider. İşte bunun için bir de bunda görüyorum. Yani başka şeyler de var. Buyuruyor ki münafıklar bu namazı kılamaz. Onun için sen bunu kıl. Benim burada sevaptan çok en mühim şey münafık olmadığımıza dair bir müjde olabilir miyiz acaba Mevla'dan? Nasip olursa münafık olmadığımıza dair bir müjdedir. İkinci on rekatı bu önümüzdeki pazar pazartesiye bağlayan gece yirmisine kadar da kılınır. Yani bu ön dönem, kadar da kılınır. İlk 10'u kaçırmış olanlar, hadi Allah'ımın fazlu kerimine güvenerek konuşuyorum, bildiğim kadarıyla kazası olur nafile de olsa. Yani ilk 10'u şimdi kılarsınız, ikinci 10'u da pazar gecesi kılarsınız inşallah. Veya ilk 10'u baştan kılayım, ikinci 10'u peşine kılayım, yani ne yapalım? Hiç olmazsa ayın içinde 30'u tamamlamış olursunuz. Ama esas fazileti neydi? İlk geceydi, şimdi 15. gece geliyor, Allah Teala azizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Şimdi e, birkaç e, e, husus ilan edeceğim. E, önem arz ediyor. İnşallah kısaca söylerim ama sizi de çok geç bırakmayayım. E, bunları dikkatle dinlersiniz. Evvela e, geçen hafta söyledim e, ayın 10'unda annemin seneyi devresidir. kabristanda bulunalım okuyalım dedim. Fakat Allah hikmeti yani bir mübarek yolculuk nasip olur inşallah ee, Umre'ye gideriz anneanne de daha çok dua deriz. size de çok dua deriz inşallah bir şeydir zorattır bu ama 13'ün e, onun, onun da burada bulunamayacağız o ilan e, uymuyor onu mutlaka duyuralım bizim arkadaşlar da sitelerden duyursunlar giden olur üzülmesinler yani biz yokuz diye e, ne yapalım onu Mirac'ın e, mirac e, 16'sı ee, cumartesi 17'sini yapalım. 17 pazarsa he, 17 Mayıs pazar günü inşallah saat 3'ten sonra 3-4 gibi diyelim hatta. Çünkü günler uzadı. 3, 4, 3. Cumartesi yapacaktım da. Cumartesi oruçsunuz. Miracın günüdür. 27. gün orucudur. O. Oruçsunuz. Oruç ağzınıza zor olur. Gelmek isteyenlere kolaylık olsun. Ee, annemizin hakkı var bizde hepimizin üzerinde. Annemizi unutmayalım. Recep ayında da mübarek vefat etti Şimdi 23'ünü 23'ünde defnettik. Madem biz oradan dua edelim. E, burada da 20 17'si pazar inşallah. Saat 4 gibi ben de orada olayım. Hafıza da oluyorlar zaten. Hem hatim oluyor. Salavatlar, zikir, hep şeyler yapalım inşallah. Ruhuna dedim. Orada evliya Allah Sina nerede bilazetler var. Birçok evliya Allah tasarruf sahibi veliler var o mezarede. E, gelmek isteyenlere yine söyledik. Hiç adres aramaya lüzum yok. Menderes'in kabrine rahmetli e, gelen Menderes rahmetullahi aleyh'in kabrine gelenler oradan hemen bizi görürler. Çok yakınız orada adam koyarız. Oradan bize getirirler. Efendim cemaat de ona göre haberdar olsun. Onun da o iş olmuyor. E, bunu duyurmuş olalım. Ondan sonra iman İslam ilmi hali ile ilgili ay, anlatıyoruz. Zaten hakikaten maşallah fazileti çok güzel hazırladık. İyi uğraştık ama tabi insandan kaçınanabiliyor. Burada 343. sahipede zaten hepinizin bildiği bir şey ama insanlık halde bu kadar da Hocaefendiler hep beraber baktık ettik. 343. sayfenin 750. numarasında bu aslında yukarının devamıydı. Bu rakamlar önce yoktu. Sonra rakamlama işi girince bu alt rakama kalınca yanlış anlaşıldı. Üstte diyoruz ki müekket sünnetlerde yani öğlenin ilk sünnetinde e, tahiyyatta okunduktan sonra kalkmak vaciptir. Hiç durulmaz. Biraz dursan sevi secde gerekir. Hiç durmadan hatta allah salli Sallallahu Aleyhi Muhammed'e kadar dersen sevi de gerekir. Ee, bir hüküm miktarı. Dolayısıyla orada tehiyyattan sonra kalkmak vaciptir. Hemen kalkmak vaciptir. Ve kalkınca da sübhaneke okunmaz. Çünkü bir namaz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama ikindi ve yassının sünnetlerinde e, ayrı namazda sayıldıkları için, gayrimüekkede oldukları için e, ne olur? Tehiyattan sonra salli okunur. Kalkınca da sübhaneke okunur. Burada üste müekketleri söyledi. Altta da ikindi ve yatsı arayan müterize girdi. İkindi ve yatsı dört rekatlı sünnetlerinde birinci oturuşta tarihattan sonra salli barik duanı okur. Tamam okur. Üçüncü rekata kalktığında Sübhaneke duasını okumaksızın Eûz-ü Besmele'ye okuyarak halbuki o yukarıda olsa e, üç, üç ya da dört rekatı yukarıda anlatıldığı şekilde tamamlar. Üçe kalktığında eûz besmele sübhaneke okumaksızın efendim diyor. Fakat Orada maddeler de birbirinden ayrıldı. Bu sefer bu altta kaldı. Burada sizin yapacağınız, biz yeni baskılara, yenilerin hepsine, yeni çıkanlara yaptık ama şimdi kalmış olanlar açsın 343'ü, hemen açsınlar, Sübhaneke duasını oku maksızın. Maksızının üzerini silsinler, okuyarak maksızının üzerini silsinler, okuyarak yapsınlar, başka bir meselemiz yok. Anladınız? Rahman. Bu iman İslam ilmi. Nazarlık olsun bu da. Ama olsun ben size bunu duyurmak zorundayım. Sonra ölürüm, kalırım. Birisi de Gicükbel Hoca yanlış yapmaz der. Kakar. Sübhaneke okumaz yani. Gicükbel Hoca <gülüyor> yanlış kaçabiliyor. Ama herkesin bildiği bir şey Allah'tan. Yok demeyecekler bana ki bunu da yanlış biliyormuş de demez kimse. Çünkü bunu zaten herkesin bildiği bir şey ama baskıda böyle zuhur ettiğinden ben bunu size ikaz etmek durumundayım. Sübhanekelse okuyarak bunu efendim duyuruyorum. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin e, marifetlerini Derneği, Allah Teala hayırlı hizmetlerde onları muvaffak etsin, daim etsin. Hakikaten Efendi Hazretlerimizin hayatıyla ilgili, e, hizmetleriyle ilgili, eserleriyle ilgili, kitaplarıyla ilgili, sohbetleriyle ilgili yani hakikaten iyi çalışma yapıyorlar. Ben onlara çok bu hususta özel duacıyım. Senelerce gayret etmiş dedim ki hani ekip işi lazım falan yaptıramadım evvelce arkadaşlara yani Efendi hayatını yazalım. İşte birkaç lisana çevirelim. İngilizcedir, Arapçadır. Bu kadar Araplar Efendiyi tanıyor. Hayatını anlamak istiyorlar. Biz şimdi oturuyoruz adamımızın. Ben iki dakikada ne anlatayım adamı on dakikada Efendim? Ne kadar anlatabilirim? Yani kitap da anlatamaz Efendim Hazretlerini. Kırk sayfa, üç yüz sayfa, beş sayfa. Hiçbir kitap anlatacak bir değil ama hiç olmazsa ellerine insanların bir şey verelim. Ben buna çok niyet ediyordum falan. Tabii muvaffak olamadı. Benim de o zaman imkanlarım olmadı. Şimdi Allah razı olsun. Marifet Derneği'nin hizmetlerinden bu Efendimiz'in kendi kitaplarını e, yaymaktan öte bir de hayatını hazırladılar. Bunda Türkçe zaten hazırlanmıştı. Evelce var. Sonra herhalde ilaveli bir baskısı daha çıktı. Hayatı biraz daha geniş zannediyorum basıldı. Sonra İngilizce zannediyorum hazırlandı. Şimdi de Arapçası çıktı. E, talebeler, e, Arapça okuyanlar, Arapça anlayanlar, efendim Arap tanışları olanlar, Arap misafirleri, hepiniz ümrelere gidiyorsunuz, dolu Arap tanıdıklarınız oluyor vesaire vesaire. E, safahat müşrikı Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri, e, Asr-ı Müceddidi'nin e, kıymetli hayatından e, aydınlık e, sayfalar, efendim, parlak dönemler, e, ha, böyle mübarek ba basılmış bir kitaptır. E, Ahızka'dan mı bulunacak acaba? Ahıskaya, evet Ahıskaya'nın evinden temin edilebilir. Çok güzel yani, e, Ben de biraz emeğim var yani tahsih edilmesinde vesaire. E, kitabı hazırladılar onlar çalışan hoca efendiler var orada Allah selamet versin ben de tahsinde bulundum yani benim de biraz emeğim var e, ve böylece bu eseri sizin sizlerin hizmetine sunmuşlardır hakikaten kıymetli bir eser ilmi bir eser bence talebeler bunu ders kitabı yapsın medreselerde ne iş yani yapıyorlar medreselerde okudukları bütün kitaplardan eftaldir e, mürşitlerinin şeklerinin böyle bir velinin hayatı hem de edebiyatları gelişir e, ibareleri gelişir Biraz da tabi ibareleri zordur çünkü yeni kelimeler, yeni şeyler de geçtiği için. Bundan alışırlarsa şu andaki Arapça kitapları da okumaya, piyasadaki Arapça kitapları da okumaya da meleke kesbederler. Dolayısıyla bunu ders kitabı yapmalarını ben tavsiye ederim yani bütün talebelere. tabii ki bir sınıftan sonra bunu hemşire bin okuyan birden anlayamaz da. Böyle ibare, fail, meful gibi güzel böyle. O arada ibare Türkçe kitaplar kafada kalmaz. Ben Türkçe kitaptan okuduğumdan hiçbir şey anlatamıyorum. Arapça kitabın bir bereketi Arapçadan okuduktan sonra kafama kalıyor bazı aklıma geliyor. Onun için Efendi Hazretleri hayatını Türkçe kitaptan okursalar kafalana kalmaz. Ben tecrübe ediyorum. Arapçanın çok bereketi var. Arapça kitaptan Arapça anlayan molla okursa o hem de bir de fail meful gibi de böyle ibare üzerine güzel ne düşüyor ne düşmüyor diye güzel bir müzakereli okursa Efendi Hazret'in bu hayatı ezberine kalır. Allah'ın izniyle. O da ona bereket olur. ''Unde zikri salihine tenzil olur. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Efendi Hazretleri hayatın okunduğu yer, konuşulduğu yer, ders yapıldığı yerde mutlaka Allah'ın rahmetleri yağar. Çünkü mürşidimiz, kavsumuz, her şeyimiz, bizim vesilemiz. Bugüne kadar ne öğrendikse onu da öğrendik. Onda öğrendik. Biz mahvolmuştuk, perişan olmuştuk. Şu anlatılan faziletlerde ne haberimiz vardı? Ne teşvik etti, ne teşvik etti bu ümmet? Yani milletin, medreselerin efendim, bir subhanallah ve demenin fazileti. E i̇şte işte subhanallah bir zikret, bir şunu yap, bunu yap, insanları böyle süre süre süre süre zorla hayatını feda ederek, gecesin gündüzünü e, bizlere feda ederek bu mübarek zat efendim, e, bu e, sünneti tecdit etti, bu bidatleri öldürdü. Ama tabii yine ortalıkta bidat ehli var, yok demiyoruz. Ama biz onlara karşı cevap verecek ilim bulamazdık şimdi. O mübareğin bizi teşvikleri olmasaydı. Hakkı büyük, biz de onun hayatını anlamamızın ona faydası yok ki. Bize faydası var. Bize yer var. Yağın ahirette soruyorlar. Bir veli'yi tanıdın mı? Bak bir veli'yi tanıdın mı? Bunu kitaplarda eserlerde kaynaklı. Yani Efendi duyardım ama bunu kitaplarda da gördüm. Efendi Hazretleri kitapsı konuşmaz. Her konuştuğu kitap. Ee, Habib Zeyn Hazretleri var. Büyük alim, veli, şehit. Habib Zeyn'in eserinde gördüm. Şaşırdım kaldım. O da Yemen Meşayikhı'nın eserlerinden kaynak veriyor. Yani çok geride kaynağı var bunun. Mevla soruyor kuluna. Sen hiçbiri e, ilim meclisine bulundum mu? Bulunmadım diyor. Ne bozuk adam. Düşünsene yani. Hiçbir ilim meclisine bulunmadım. Peki bir alim, bir veli dostumu tanıdın mı? Tanımadım. Allah. En sonunda cehenneme gidecek de bir arkadaşım vardı, o bizzattan bahsederdi diyor. Hadi seni ona bağışladım diyor. Bak arkadaşın önemi. O arkadaş bir Allah dostunu tanımasının önemi. Ya bir de sen kendin tanırsan, ya bir de sen kendin okursan, kendin anlarsan bir Allah dostunun hayatını mutlaka şefaatine Mevla nail eder. Onu da duyurmuş olalım. Ondan sonra efendim, önümüzdeki hafta, e, biz iki hafta bize müsaade edin, yani ben iki hafta durmayacağım ama, e, Miraç gecesi buluşalım inşallah. E, Ahmet Yesef'i derneğinde, e, Miraç gecesi aynı kaçı oluyor? 15. 15 Mayıs Cuma'nın akşamı. Bana iki perşembe müşahede edersiniz. Ben size dua söz veriyorum. Siz de bana haklarınızı helal edin. Benden de helal olsun. E, ve efendim e, inşallah sizi unutmuyorum zaten. E, bizi dinleyenler, Allah için sevenler hep ortaktır. İnşallah dualar edelim. Şu Ramazan şefte gidecektim. Efendim izin aldım. Fakat Ramazan'a gidemeyeceğiz. Çünkü canlı yayınlar var. E, millet iftardan evvel oruçlu. Tam tövbe edecek. Orucun bereketi bir sohbet dinleyeceksin. Eski kayıtları e, verirsek e bunu zaten eski bu, dinlemiştik diyecek, dinlemeyecek. E öbür kanalları dinler, Allah havza, eli sünnet dışı, yanlış yunluş konuşanlar da var bazı kanallarda. E bu tehlike de var. Onun için madem bu televizyon kuruldu, e biz ramazan Şerif'te burada hizmet, e yani bir saat sohbet yapalım her iftardan önce. Ondan sonra efendim sahurilerde, diğer hoca efendilerle beraber, yani sahuru her sahuru ben yapamam tabii. Ama ben de bulunayım ara sıra ama ona göre program var. Cumartesi pazara bağlayanları ben yapayım falan. Böyle olunca biz şimdi gidelim, gelelim Allah'ın ayıdır. Haram aydır. Efendim, Ehl-i Sünnet düşmanlarına beddualarımız var inşallah. Haram ay hürmetine, allah Teala Ehl-i Sünnet düşmanlarının gücünü kırması için, Haram ay hürmetine bizi onlara haram etmesi için, Ehl-i Sünnet'i e, bu yolun yolcularını, Ehl-i Sünnet'in saliklerinin canını, malını, ırzını onlara haram etmesi için. Haram ayın çok önemi var. 13'ün geçen haftada söyledik. Duaların önemi var haram ayda sizden de dualarımızın kabulü için dua niyaz ediyorum. Bütün kadın erkek kardeşlerimiz, ya Rabbi bunu boş çevirme. Ben ümmetin isteklerini öne alıyorum zaten. Ümmet meselelerini öne alıyorum. Filistin'den, Afganistan'dan, Yemen'inden, bu Şia'dan, Vahabilen, Şerlerinden işte korunmak için bütün dünya Müslümanları öne alıyoruz zaten dualarımızla. Çünkü ayıptır. Biz kendimizde o kadar derdimiz yok. Şimdi onlardan evvel kendimizi söyleyecek halimiz yok. Hani hakikaten ümmet meselelerini öne alıyoruz. Onun için siz de derseniz ya Rabbi dualarını kabul et. Bir de ne lazımsa o duaları ona yapmasını nasip et. Çünkü biz denemişiz ki abi'nin kapısında reddolmuyor. Eee Allah izniyle. Mültezemde de o 4 dua var. Dergiye yazacaktım, yazamadım ama o duaları alacağım yanıma yani Mültezemde ölmeden şunu nasip et dedi ya. 4 zat. Ablamın Ömer ablam, Sübey. Dördü de ölmeden o istediği oldu. Mü şey. Rukniyemani'de. Mültezemde değil. Bu da Rukniyemani'ye mahsus. Onları da bulduk. İnşallah. Dört dua kullanırız orada inşallah. Ölmeden görmemiz için. Bakalım neler görmek isteyecek Mevla? Mutlaka ki bunun üçünü ümmete ayıracağız yani. Bir tane kendimiz iman selametidir. Şudur budur belki ayırabiliriz. Cennete girmek nasip olsun ama üçünü ümmete ayıracağız yine inşallah. Ümmet meselesi ehl sünnetin felahı, kurtuluşu, ehl sünnetin izzeti, devleti, güçlenmesi ve bir daha ehlinin zelil olması. En mühim mesele budur yani. Çok güzel. Çoluk çocuğumuzu imans ederler Allah'a muhafız. Dün Şerh-ü Sünneys'in bir eser var. İmam Berbehari'nin. E, bu zat Hanbeli imamlarından. 200'de yüzde falan doğmuş yani. Ü, üçüncü asır ehlinden. Diyelim ki tebe sayılan bir zat. Diyor ki kitapta. Kitabın adını da bilmiyordum. Bir yerden öyle sonra baktım buldum kitabı. Kitapta diyor ki, sen diyor, zinakar, içkici, kumarcı, her türlü günahı yapan, bir ehli sünnet itikadındaki Müslümanla, Müslümanla arkadaş ol da sabaha kadar namaz kılıp akşama kadar oruç tutan sırf zikir ibadet yapan ama ehli sünnet itikadından zerre kadar ayrılmış adamla sakın ha diyor arkadaş olma. Çünkü neden? O kadar günahkar adamı sen onun günahlarını bildiğin için, o da günahını bildiği için eğer ehli sünnet olduğuna göre günahdan razı değildir. Günahını istemeyerek yapıyor. Günahından razı değil. Onun günahı sana zarar olmaz. Senin imanını bozmaz, itikadın bozmaz. Ama öbürüne bakarsın bu namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ne mübarek adam zannedersin. Bir itikadına bozukluk verir diyor. Küfre kadar götürür diyor. Küfre kadar götürür diyor. Onun içindir ki günahkar baba diyor. Bak aynı böyle. Günahkar baba hiçbir zaman çocuğunu günahkar yapmak istemez. İster mi? Ben ister miyim çocuğum günahı Kendim günahkar olabilirim. Günahkar ana baba diyor hiçbir zaman çocuğunu günahkar yapmak istemez. Ama ehli sünnet dışı itikada sahip olan ana baba çocuğunu da kendi itikadında şii yapmak, vehhabi yapmak ister. Onun için diyor, en büyük günahı işleyen anam baban olsun da ehli sünnet dışı anan baban olmasın diyor. Bak farklara bak. Baba günahkar ama çocuğunun zina yapmasını istemeyebilir. İstemez yani. Ama adam vehhabi ile çocuğun vehhabi olsun ister. O da onu diyor, küfre kadar götürür diyor. 13. Çünkü öyle tersi itikadlar var ki bu şia fırkasında vesaire. Yani Allah muhafaza. Ya Rabbena Allah'a karşı mücadele yani. Sahabeyi reddetmek kolay bir şey değil. Kur'an'ı reddetmek, hadisleri reddetmek. Bu kadar ayet sahabeden bahsediyor. Sen sevmiyorsun. Üç tane kalmış, geri kalan Hepsi dinden çıkmış. E bu itikadı açlayacak çocuğuna. Bu itikadı açlayacak çocuğuna. Onun için Allah bizi el i sünnetten ayırmasın. Ehl-i sünnette daim eylesin. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmeyi bize nasip eylesin. Bu hassasiyette zaten Efendim dergide, e, ne yazdım bu, bu ayki şeyi mutlaka okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni seven sahabemi sever buyuruyor mu? Beni seven sahabemi sever. Ehab, beni febi bihubbi ehabbel. Tirmizi'dir kaynağı. Beni seven sahabemi seven beni sevdiği için onları sever. Ne demek? Beni seven sahabemi sever. Çünkü beni sev seviyorsa sahabemi sever. Bu da bu daha ne hadis-i şerifler var? Evet. Ben dün gece sabah kadar çalıştım. Uyumadım. Ve bunun ikinci yazısını hazırlıyorum. Yani bir dahaki ayın yazısını. O yazıda neler buyuruyor biliyor musunuz? Men intekasa. ehaden mine sahabi. Sahabemden birini ayıplayan. Herhangi birine noksanlık ve kusur ve hafife alan. Birini. Felâ <gülüyor> Evlenmeyin. Kız almayın. Kız vermeyin. Oturmayın. Birlikte yemeyin. fela tusallû ma'hum ve lâ tusallû aleyhim. Birlikte namaza durmayın. Cenaze namazlarını kılmayın. Aleyhim halletil lanet. Lanet üzerlerine helal olmuştur diyor. Hatip Bağdadi alıyor el kifayede. vesaire kaynaklarını da zikrediyor. Dün gece gördüm. Bu hadis-i şerifi. Şimdi sen sahabeden birini sevmem ne demek? Ne demek sevmem? Sevilecek adam değil demek. Sevmem demekten daha büyük ayıplama var mı? Yani bir insana hakaret ediyorsun. Sevmem. Bir de diyor Hayrettin Karaman'dan bahsediyorum. Bir de ne dedi? Peygamber sevgisiyle muaviye sevgisi bir katte birleşmez. Yeni Şafak gazetede yazdı. Gününü veriyorum. Tarihli yazını veriyorum. Peygamber sevgisiyle muaviye sevgisiyle... Yani bu ne demek? Peygamberi seven muaviyeyi sevmez demek. Şimdi ben sana desem ki... on sonunda ne diyor? Ne severim ne söverim. Peygamber sövmeyin dedi sövmem. Sövmene ne gerek var? Peygamber sövmeyin dedi ana babasına mı sövecektin? Peygamber sövmeyin demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la tesubu. ne demek? Hakaret etmeyin, ayıplamayın. Onların şerefini rencide etmeyin. haklarını çünkü ihfezûnî fiyâ ashabi Sahabem hakkında benim hakkımı koruyun. Onlar benim sohbetimde bulundu. Beni koruyun hakkımı muhafaza et. Sen ne diyor? Peygamberi seven, muaviyeyi sevmez. E bir insana, ben şimdi senin için desem ki, ha burada bir ol efendi oturuyor, bir ol efendi desem, peygamberi seven seni sevmez. Sana bundan büyük hakaret var mıdır bir yol kardeş? Kabul eder misin bundan büyük bir hakaret? Yani böyle bir laf olur mu ya? Ne kadar sövsem sana o kadar ağrına gitmez. Allah'ını peygamberini seven seni sevmez. Demek bir adama gavur demekten beterdir ya. Sen Hz. Muaviye gibi bir zat için peygamber sevgisiyle bunun sevgisi bir kapta birleşmez diyorsun. Onun sonra da sövmem diyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Bundan büyük sövme mi olur ya? Bundan büyük hakaret mi olur ya? Peygamber sevgisiyle onu sevmek birleşmez. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona o kadar dua etmiş. Hz. Muavi hakkında bu kadar hadis-i şerif var. Kirmizi'den tut, Ahmet Muhammed'de o kadar hadis var. Ki sevilmesin. Onların hepsini hazırladım. Tek tek hadis-i şerifleri yazacağım. Ama bu yazımda, ama sen okumuyorsunuz ki mübarek adam. Bakın sizi el üstetten çıkarmak kolay. Çünkü bilginiz yok, altyapınız yok. Ondan sonra bana telefon ediyor adam beni. Ne oldu hocam? Ya işte bu dört mezhep lazım mı? Değil Allah Allah ya mübarek sen bizim hacı abimişsin. Bu dört bezem lazım mı diye böyle telefonda. Yani biz bu kadar yazıyoruz. Sen bunları okuyup altyapını yapmazsan bu işleri ben telefonla sana nasıl anlatayım arkadaş? Ben şurada iki saat zor konuşuyorum. E vakit yok. Gece bitti. E dünya kadar ilim kaldı. Binlerce, on binlerce sayfa yazmışız ya. E sen bunu okumuyorsun ki. Onun için bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni seven, sahabemi sever buyururken Hayrettin Karaman nasıl Muaviye'yi sevmem diyebiliyor. Ve burada Ebu Züra Hazretleri Ebu Zurat er-Razi muhaddislerin imamı. Ebu Zur kim? Ehli sünnetin imamı. Ebu için ne demiş Ahmed bin Hanbel radıyallahu teala? Ondan büyük alim görmedim demiş. Bağdat'a ondan büyük alim girmedi demiş. Ondan daha mübarek bir insan olmadığını Ahmed bin Hanbeller itiraf etmiş. Koca Ebu Zura diyor ki sahabeden birini bile ayıplayan fehu ve zindi kaynaklarını verdim. Zındıktır diyor. Çünkü ayetler hadisler bize sahabeden gel Hz. Muaviye'nin kaç hadis rivati var? 163 küsür, 163 en az hadis rivati var. 163 hadis, normal sahabelerin hiçbirinde yok. 163 hadis kolay bir şey değil. Bunlardan 17'si falan Bukhari Müslim'de. Kimi müttefak, kimi tek onda tek onda. Ayrı ayrı olan var, 4 onda 5 onda. Müttefak olan var 17 tane. Bukhari Müslim bunu almış. Bütün kaynaklar bunu almış. 20 sene efendim e, valilik yapmış Hazreti e, Ebu Bekir'den işte Ömer Osman efendilerimize. 20 sene emirul mümininlik yapmış. Resulullah s.a.v. bu kadar dualana mazar olmuş. Sen kalkıyorsun, peygamberle bunun beraber sevilmez. Bunu demek hakkın yok. Onun için bize ayetler, hadislerle din geldi. Bize ayetler, hadisler de bu zatlardan geldi. Diyor ki Ebu Züra Hazretleri, sahabeden birine en ufak bir ayıplama ve yani sevmem gibi böyle bir laflar eden kişi diyor, niye zındık olur? Çünkü diyor, bizim kaynağımızı kurutmuş olur. Kur'an ve sünnetin ayıplı olduğunu ve sahabenin düzgün adam olmadığını söylemiş olur, bir de bizim dinimize çatmış olur diyor. Çünkü bu bizim dinimizdir diyor. Dolayısıyla, buraya dikkat edeceğiz, Eli sünnetten ayrılmamak için mücadele veriyoruz. Milleti ayırmak isteyenlere karşı direnişteyiz yani, mücadele veriyoruz. Bizim gücümüz onlar kadar yok, bizim kanallarımız onlar kadar yok, imkanlarımız yok ama bizim sizin gibi ehli sünnet Müslümanlarımız var, sevenlerimiz var. Ama siz bunları okumazsanız, okutmazsanız, kaynaklarını göstermezseniz millet boşluğa düşer. Ve ondan sonra telefonla bana Hazreti Maviye nasıl bir adam demeye başlıyor millet. Neden? E bin tane Şii ile görüşmüş, e, gitmiş İran'a iş yapmış, oradan bir yere gelmiş, efendim birkaç Şii ile görüşmüş veya müteşebbihi Şii kafasında olanlar var, İran'dan etkilenenler var. Çok tehlikede bunlar. Bu 80 şeyinden, İran devriminden sonra onları çok mübarek bir adam zannedim, Humeyni falan evliya Allah zanneden, adamlar var. Geçen o ne o yalsız uçarlar mı? Yalnız uçarlar mı? Ne biçim bir soyadı var? Neyse unutuyorum. Yalsız uçarlar mı ne? A kanalı mı? Ne kanalı? Kanalı A mı? Bir tane var. Ehli sünnet hocalar da çıkartıyor. Ben bir şey demiyorum. Dinliyorum. Ehli sünnet fıkıhçılar var, şeyler var. Be Beğendim bazı rastladım. Baktım ehli sünnet. Genel ehli sünnet. O yalsız uçarlar. Hümeyni'den bahsediyor. Ruhuna selam olsun. Yuh olsun dedim ruhuna dedim ya. Yani ruhuna selam olsun diyor. Sanki hani Abdülkadir Geylan'den bahsediyor yani ruhuna selam olsun. Sen selam etsen de oraya gitmez zaten o selam da. Adam sabah akşam Hazreti Ebu e Ömer'e sövmüş. Hümeyni'nin kitap elimde kaynağı her sabah namazındaki kunutta Kureyş'in iki putuna Ebu e, Ömer'e lanet et diye duası var. Bir sabah namazını bedduasız kılmamış. Ebu Bekir Ömer'e sövmeden bir sabah namazı kılmamış yani. Yanında gezen adamlar, kitap elimizde, lillâh-i fünbelit tarih. Ee, Onla yaşayanlar biliyor. Sen bu sahabeye söven insanlara ruhuna selam olsun, istediğin kadar neresine rahmet okursan oku, hiçbir yerine gitmez. Çünkü sahabeyi seveni Allah ve Resulü sever sevmeyeni sevmez. Ruslulası, öyle hadisler buldum. Dün gece buldum o hadisleri. Hep kaynaklarıyla. Efendim, İmam Süyütü'den, cami-i hadisten bütün kaynaklarla koydum. O sahabeyi sevmeyenlerin durumuna bir tanesine bile sevmem diyenlerin durumuna vallahi düşmek istemem. Her şeyimi kaybediğim o duruma düşmeyeyim. Allah şahit olsun. Her şeyimi kaybettiğim sahabeden birini sevmem lafı benden nasip etmesin Allah. Size de etmesin Allah. Zürriyetinize de etmesin Allah. Bu sahabe sevgisi ehli sünnetin şartıdır. Ehli sünnet vel cemaat, vel cemaat sahabe cemaat. Nasıl sahabesiz cemaat olur? Ehli sünnet vel cemaat. Kainatın efendisi bu kadar salih olsun. Aman onların hakkını korumuş, korumuş. Ama o hadisleri okuyacağız tabii. Şimdi vakit bulamıyorum. Yazıyorum dergiye. E siz okuyamam ki. Siz de okuyun inşallah. Bu hususta Buhari'nin Karaman'ın Muaviye'yi sevmem e, demesi ucuz bir iş değil, kolay bir iş değil. Bunun altında el-Sünnete muhalefet yatıyor. el çıkış, huruç yatıyor. Haricilik yatıyor. Onun için bunu okursunuz inşallahü Rahman. Şimdi efendim bu e, ilanlardan sonra bir Avrupa'yla ilgili, yani tabii bütün cemaatımızla ilgili bir husus vardır. Bunu duyuracağız, efendim, bunu da dikkat edin diyelim. Çok uzatmadan, kısaca da olsa bir malumat verelim. Biliyorsunuz ki biz Üstadımız, e, Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimize müntesibiz. Ona bağlıyız. Allah Teala iki canını da ayırmasın. Kapısına hizmetçi etsin. hizmetlerimizi ona layık etsin. Kabuline mazhar etsin, amin. Efendi Hazretlerimiz bu yolun sahibidir. Çünkü Ali Adel Efendi Hazretleri, Şeyhinden, o şeyhinden, Mahmud Efendi Hazretleri normal bir şeyh değildir. Normal bir cami imamı değildir. Herkesin anladığı bir hafız değildir. Herkesin bildiği gibi bir alim değildir. Mahmud Efendi Hazretleri murattır, müctebadır, seçilmiştir. Allah tarafından özel seçilmiştir. Tabi annesinin gördüğü doğmadan evvelki rüya, işte ay üzerine düştüğünden tutun vesaire. Ama en mühim mesele Mahmud Efendi Hazretleri gibi silsilede arasan o noktada bulamıyorsun. Ali Rıza Bezaz Hazretleri 40 sene 50 sene evvel vefat etmiş Mahmud Efendi Hazretleri onu gidip askerliği döneminde bandırmada askerken ziyaret ediyor Ben sana alim olarak ziyaretledik, tanımıyor, bilmiyor, silsilesini de bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor Sade diyor ki ben size alim olarak gelmedim Çok günahkar işte aciz bir e, efendim kul olarak geldim e, Siz Allah'ın dostusunuz, velisisiniz Yani ben hafızım, hocayım diye bir şeyim yok, ben sıfırım diyor Böyle bir manevi müracaat yapıyor kabri Şerif'teki o zatın ruhaniyetine. Tabi teveccüh Allah'a yapılıyor. O ruhaniyetler vesile yapılıyor, hani aracı yapılıyor. Bunun üzerine Ali Aydar Efendi Hazretleri yüz küsür yaşlarına gelmiş, ayakları zor tutuyor ve dört mezhep müftüsü, şeyhlerin şehri kutupların kutbu... Ali Aydar Efendi ne demek ya? Sami Efendiler, Mehmet Zahid bütün şeyhler, bütün alimler, bütün veliler kapısında Hizmetinde Ali Ekta Efendi sabah tehcütte geliyor koca Ali Ek Fatih Mütes Ali Ek Efendi suyunu dökme Ömer Nasu Efendi dördüncü katibi ya sırada koca Ömer Nasu'yu sırada dördüye düşüyor yani birinci katibi bile değil bu Alaeddin Efendi ne demek yani onu anladığın zaman öyle bir zata Şeyh Ali Rza Hazretleri geliyor da gel burada bandırmada emanetim var diye bizim Mahmut Efendi Hazretleri elinden tutup teslim ediyor Alaeddin Efendi Hazretleri sabahı zor ediyor. Vapura erkenden gidiyor. Ya vapur, Efendi Hazretleri diyorlar, vapurda çok var. Ne oluyor, ne oldu, ne olacak diyor ya. Manevi emir var diyor. Ayakları tutmuyor, zorlan böyle, çok yaşlı zamanında yani gidiyor. O vaziyette gemiye de önde, saatler önceden giderek, bekleyerek, bir an evvel bandırmaya gideyim de, işte Mahmutumu bulayım, bizim Efendi Hazretleri ona teslim ediyor. Böyle bir şey yok yani. Onun için bu tarikatta kimse kendi kafasına göre, bu tasavvuf yolunda kendi kafasına göre seçimle, meçimle, efendim demokrasi, memokrasi yok bu işte yani. Anladın mı? Biz şunu seçtik, biz bunu getirdik, öbürü rüya gördü, öbürü zuhurat gördü. Efendim zuhurattan şu adama vekillik verildi, şundan alındı. Böyle şeyler olmaz. Burada bu işin sahibi Allah Teala'dır. Dostlarına bu yolu vermiştir, bu izni vermiştir. E bu silsile birbirine ekli geliyor. Silsile rica eder. Efendi Hazretleri Mahmud Efendi Hazretleri'ne bu işi vermiştir. Bir tek ona vermiştir. Evladım, bu işi caminde yürütürsün. Bu tekke senin hakkındır. Vermezlerse, camide yürütürsün. Caminde yürütürsün. Sonra evinde yürütürsün. İkisini de duydum. Emekli olana kadar camisinde yürüttü. Ondan sonra kanez adetlerinde burada çavuş başta yürütüyor. Dolayısıyla şeyhimiz hayattadır. Şeyhimize her şeyi sorabiliyoruz. Cevabı da alıyoruz. Tabii ki dünya kelamlarını kestiği için yani evvelce bizler de biraz şakalaşır diye derdi. Şimdi tamamen ile beraber ama şu şöyle nasıl olsun efendim yapalım, yapmayalım, şu gitsin şu gelsin ne buyurursa onu yapmakla mükellefiz. Ben bazı ilanlar bugüne kadar bana düştü, nasip oldu. Şimdi de e, tabii bir husus soruldu. Yine Ahmet ilan etsin buyurdu. Dolayısıyla bu ben emir kuluyum, görevliyim. Beni kimseyle Alıp veremediğim olmaz. Benim kimseyle şahsi bir kızgınlığım, kırgınlığım olmaz. Hele ki bu konuda hiç böyle bir şeyde şahsi olarak bir beklentim yok. Ben vekil bile değilim. Yani hiçbir tarikatın özel işleriyle de ilgilenmiyorum. Yani vazifem değil. Benim mesela Tefsir yaz veyahut da şunu yap. Sohbet et. Kime ne vazife verir? herkes işine bakacak yani. İşini yapacak. Ha ama ders değiştirme meselesi. Ders değiştirme izni bazı kişilere verir. Ama bunlar tekel olamaz. Yani mesela bu şehirde tek benim. Ya böyle bir şey yok. Diğer şehirden bir başka vekillik şeyini almış. Yani tarikat dersi zikir öğretmek yani. Zikir öğretmekten bahsediyorum. Mesela şöyle yapacaksın. Şu kadar dakikası, şu kadar saati, şu kadar Allah diye. Şu kadar la ila illallah. Yani tarikatta gizli bir teşkilat yok yani. Haşa. Ama bunun bir nesi var? Eğitimi var, talimi var, terbiyesi var değil mi? E bunu da biz buradan televizyondan anlatacak halimiz yok herkese yani. Çünkü bunun Allah'a söz veriyorsun. E bu sözü verdiğin zaman yapmak zorundasın. Çünkü bu adağa dönüyor. Tarikat işi almadan evvel farz değil vacip deme aldıktan sonra farz olur. İki rekat namaz gibi farzdır evladım derdi Hala-i Ayda Efendi Hazretleri. Neden? Adaktır evladım. Ne demek adaktır? Sen şimdi desen ki bir kurban kesmek Allah için e, söz veriyorum, adıyorum desen ne oldu? Adak vacip oldu. Kurban kesmek nafileydi ama adayınca söz verince vacip oldu. E burada da e, tarikat dersinde bazı zikirle, bunun bazı vakti var, saati var, efendim, zorlukları var tabi bazı şeylerden. Yani uzun saatler, vakit vermek istiyor falan filan. Bu şimdi iki dakikada bir Sübhan Laybe Hamdi yüz kere çekmeye benzemez bu iş. Burada Allah'a söz veriyorsun, Allah'a ulaşmak için manevi bir yola girmek istiyorsun, e, Rabbine söz veriyorsun, sen sözünde durursan mevlada sözünde durur, seni zatına vasıl eder. Tarikat budur. E, bundan dolayı bu da geneli anlatılması gereken bir şey değil. Özelliği ne bunun? Özelliği istihara yapılıyor, istiharen çıkıyor vesaire. Bundan sonra sen bu yola girince söz verince artık sana bu zorunlu oluyor. Günde beş bin mi diyeceksin bu zikri? E ne şekil diyeceksin? Bu beş bini demen aynı vitri vacip gibi. E bunu ya yapacaksın ya yapacaksın yani. Yoksa bu kazayak oluyor, borç oluyor. Neden? Allah'a verdiğin söz olduğu için. Adak ettin kendine. Bundan dolayı tarikatın bazı husus var. Bundan dolayı da bunun derslerinin nesi var? Talimleri var. Öğretileri var. Sen evetim şu kadar saat oturacaksın, yarım saat Allah Allah tefekkür edeceksin, Rabıta şu kadar, murakabe bu kadar. E bunları genel manada sohbetlerde o cefenden anlatır. Ama bunun özel sırları, efendim hikmetleri var. Bir şey görürsün, tabir istenir vesaire. Bunlar e, bu vekillik e, müessesesi böyle. Ama burada Mahmud Efendi Hazretlerimiz Nakşih Halidi kolunun kendisine ulaşan silsilesiyle ilgili. Yani Alaeddin Efendi Hazretlerinden gelen silsilenin şu anda dünyada e, tek sahibi odur. Alaedir Efendi'nin el verdiği tek kişi odur. Ve o yoldan Allah'a ulaşmak isteyenlerin de tek bağlanacağı azat odur. Yani yollar var, tarikatlar çok. Ama ben Alaedir Efendi, Dört Mezemiş, Alaedir Efendi, İsmet Karibullah Efendi bu noktadan gideyim diyorsan, Mahmud Efendi'den başka bir şey dünyada yok. Öyle mi değil mi şimdi? Ha ama sen Halid-i Bağdadi'nin başka halifelerinden gittin, orada ben ona bir şey demiyorum. Ama İsmet Karibullah Hazretleri, Şeyh Efendi Hazretlerinden, Abdel Mekke Hazretlerinden gelen bu silsilenin yok. Bundan dolayıdır ki Biz efendim, ona tabi olacağız Bir insana der ki Sen ders talim et On sana der ki Ben senden bu görevi aldım Alabilme yetkisi var mı? Var Veren alır mı? Alır O zaman Verdiğinde Sevinen Aldığında da Aynı sevinci Duyması lazım mı? Lazım Eğer bir görev alındığı zaman Zerre kadar üzülüp Yanlış hareketler Sağa sola Yaparsa bir insan Bu ne demektir? Nefsaniyet demektir. Hubbu riyaset demektir. Baş olayım sevdası demektir. Çünkü Allah için olan işlerde bizde para yok, pul yok. Maaş yok, bir şey yok yani bu manevi işlerde. Allah için sohbet ediyoruz. Yani para mı alıyoruz mesela? Sohbet de öyledir bizim yolumuzda. Ders talimi de öyledir. Cenaze yıkamak da öyledir. Yani neyse. Ne kadar vazife varsa bu parayla yapılacak işler de biz şeyin memuru değiliz diyanetin yani. O zaman biz Allah için iş yapıyoruz. Allah için iş yapan, şeyhine bağlı olan, mürşidini seven, mürşidine uyan... Bir insana, sen şuna şu vazifeyi yap mi? yapar, yapma mi? daha da sevinmesi lazım. Çünkü bana mesela, kat şerif yaptır buyurdu bir kere, emir mi, izin mi dedim. Buharadan dönüyoruz uçakta. İzin dedi. E izinse dedim ben, emirse yaptırayım dedim. Ben bazı sıkıntılarım olabilir, bazı şeyler düşündüm, kendisine söyledim. Doğru düşündün dedi. Yani ben yaptırmayayım, yaptıran çok var dedim. Yaptırmayayım dedim. Ha yaptırabilirim de yani her gün mutat yaptır demek istedi. Fat'teki mescitte her gün yaptır. Yani emir mi, izin mi? Dedi ki emir değil. izin. Dedim Efendim böyle şeyler düşünüyorum fitne olması bakımda. Doğru düşündün dedi. E şimdi ben orada yani yapmak başkaları hat bir şerif izni alayım da her gün yaptırayım diye atlarken ben onu yaptırmadım o zaman. E çünkü mühim olan Rıza Özer olmaktır olmaktır. İşte orada milletin başına geçmek, e, oradan hat şerifinden bana gelsinler, burası kalabalık olsun orası az. Böyle şeyler ayıptır. E, dolayısıyla Burada da yetki karmaşası yok. Yetki sadece Muhammed Efendi Hazretleri'ne aittir. İstediğine bir vekillik verir. istediğinden bu vekilliği alır. Bu noktaya geldiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman ki bunda kimsenin, yani Muhammed Efendi Hazretleri'ne bağlı olan, hiç kimsenin itirazı olamaz bunda. Ama bir ihbandan biri diyorsa ki, efendim şu adamdan vekilliği alamaz. Ha onu diyen bir adam varsa, ben bu kadar tasavvuf bilgim neyim varsa, kalıbımı basarım derler ya, o adam Mahmud Efe bağlı olamaz yani. İhvan değildir o adam. Çünkü senin şeyhin hayatta. Böyle bir zat, ben senden bu yetkiyi aldım, sen ders millete sen anlatma. Dediği anda, seni efendi bu almasını kabul etmiyorsa bir adam, e, bana verdi bir kere alamaz da. Dediği anda, mahkeme kadıya mülk değil ya, sen vekilsin, asıl değilsin ki ya. Dolayısıyla, bu adamın ben ihvanından şüphe etmem. Kesinlikle ihvanlıktan hariçtir bu adam. Efendi Hazretleri ile manevi irtibatı yoktur bu adamın. Olamaz ve nispeti kesilmiştir yani. Bundan dolayı ben Allah rızası için kimseyle alıp veremediğim de yok. Ve lakin Avrupa'da Nusretullah Efendi kardeşimiz, benim de çok zaman beraber olduk. Biz Avrupa'da kapı kapı gezdik. O zaman o gitti. Efendi Hazretleri gönderdi. Vazife verdi. Fakat orada e, tabii gariplik de çekti. E biz de buradan desteğe gittik. İnsanlar tabii biz şerah sohbeti yapıyoruz ama insanlar heves ediyor. Heveslenenler ben orada yoğum. E tamam, e, Nusratullah Efendi burada size ders tarif edebilir şeklinde. Benim bazı kayıtlarımda da vardır Avrupa sohbetlerinden de çıkabilir bu. Hani bunu şimdi öyle diyor, böyle diyor demesinler diye söylüyorum. Çünkü o zaman Efendi Hazretleri bize böyle buyurdu. Efendi ne buyurduysa odur, biz de gittik. Oradaki vekil kimse, ben bir bölgeye giderim. Sohbeti yaparım, el-Fatihah e çıkarım. Adam bana kapıda, bana tarikat, işte istihara anlatır mısınız? E ben arabaya binmek üzereyim, izdiham var. E ben bunu anlamadım. Burada vekil şudur derdim. Bursa'da kimse, Ubeyidlu Hoca rahmetli işte... Nerede kimse, ben her yerde, Adapazarı'nda kim işte, İhsan Efendi vesaire, neyse, Hacı Bilal Efendi... Biz her gittiğimiz yerde sohbet yaparız. Teşvik yapınca insanlar, zikir nasıl yapılıyor hocam öğretir misin? Ya bu kapıda öğretilmez ayak üstü. Buradaki efendi hazretlerinin görevlisi şudur derim, benim usulüm senelerdir bütün herkes bilir. Oradaki efendinin görevlisine gönderirim. Çünkü onun vakti müsait orada yerleşmiş olduğu için her bölgede yerleşmiş insanlar var. Bu işte manen görevli yani. Bizde zahiri bir görev, teşkilat, şirket bir şey yok ki tarikatta. Manen adama gelirse şu kadar Allah diyecek, şu kadar zikir öğretecek, neyse. Dolayısıyla o zaman da Nusratul Efendi gönderildi, orada hizmetler etti. Biz de kapı kapı yani sohbet ettik. 5 bin kilometre haftada gidiyordum. 5 bin. Karadan, havadan. 5 bin kilometre her cumartesi bozar. Sohbet, sohbet, sohbet. Senelerce böyle işte 28 Şubat'a kadar. Ondan sonra işte 2000'de biz hapsedildik falan. E, o vaz meselelerinden. O zamandan sonra kesildi. Bizden sonra da gidiyorlar. İşte yeryüzü merkez vaziyi o zaman diyordu Abdülmetin Hoca bana yeryüzü merkez vaazı takmıştı adımı. Çok geziyorum diyor. Yani Şimdi o benden beter oldu. Daha Allah daha da gezdirsin onu. Ee, yani ne kadar gezebilirse o kadar iyidir. Benim için ben çünkü artık e, gücüm kalmadı. Ama biz hakikaten bir oralarda bir hizmet başlattık yani. E, bayağı da ihvanlar arttı, zikir ehli arttı, eli sünnet arttı. Elhamdülillah Allah sayılanı artırsın. Şimdi tabii bazı şikayetler e, ulaştı. E, bazı meselelerden dolayı yani bundan teferruatına bir lüzum yoktur. Velakin e, manevi haller bazı insan kaldırır, bir yere kadar gelir. Bir yerden sonra kaldıramayabilir. Bu işler işte felence rüya gördü, felence zuhurat gördü. Ben şimdi rüyalara, zuhuratlara <gülüyor> baksam, benim hakkımda görülen kendimi bayağı bir adam zannetmem lazım. Ama şimdi fare rüyasında deve olmuş. Uyanınca yine bakmış, ben fareyim. Ee, onun için ben kendimi biliyorum ya. Adam bana geliyor işte tamam ben onları müjdeci rüya, Ben zuhuratı, müjdeyi kabul ederim. Ama ben benim hakkımda görülen bir şey millete ilan edelim. Çünkü ettiğin anda e sen bunu sanki Allah'tan gelmiş bir e, bilgi gibi kabul edersin. Çünkü rüyanın doğruya da payı var, hataya da payı var, keşfin bile hataya payı var. Cin karışır, şeytan karışır yani. Şimdi böyle durumlar olunca, böyle şikayetler olunca, bir de mesela tek vekil benim. Ne olacak? Avrupa'da tek vekil benim. E efendim başka hiçbir hoca burada ders değişemez. Ya arkadaş Mehmet Ali Hoca gelmiş, ihvanın biriyle sohbet bitmiş, demiş ki hocam benim dersimi değişmiş. E bu adam efendi izin vermiş. E sen bu adam adama dersin. demiş. Yok senin dersin geçersiz zikirlerin boşa gitti. E bu sefer adam başladı ağlama, Kadın başladı ağlama. yav zikir boşa gider mi? Allah diyen zayi olur mu arkadaş ya? Şimdi Efendi Hazretleri böyle bir şey buyurdu mu? Yok. Efendi Hazretleri senden başka kimseden zikir öğrenilmez buyurdu mu? Yok. E o zaman şimdi bu öyle bir tehlikeli bir duruma gider ki kendisi içinde zararlı olur. E cemaat da başladı ağlama bizim derslerimiz iptal olmuş diyor. Ya dersin ne iptal olacak bu devletin bilmem ne kurumu mu ya? <gülüyor> bu Allah'la yaptığın bir zikir. Teheccüde kalktın sabaha kadar zikrediyorsun. Kimden aldın? Abdülmetin Hoca'dan. O zaman geçersiz. Böyle bir zihniyetle bu iş yürümez. Tabii ki Allah razı olsun ben senelerce beraber sohbet ettik şey ettik ama ben haddimi bilirim. Ben haddimi bildiğim için de benle de kimse pek kavga etmez ben her yerde geçinirim Çünkü ben haddimi bilirim. Ben bu işin yetkilisi değilim ki arkadaş. Ama sahibi burada. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani ne kadar ihtilaf çıksa o mübarek olduğu sürece bu ümmet dağılmaz Allah'ın izniyle ya. Ama beni bir kere vekil etti. Bu herkes için geçerli. Bak genel konuşuyorum. Bana vekillik ver tamam bir daha alamaz. Böyle bir şey olamaz. san veren alır. Sen onu verirken kabul ettiysen aldığını da kabul edeceksin. Yoksa ben müstakilim diye müstakilliğini ilan edersin efendi de senden nisbetini keser. Bundan dolayıdır ki Allah bize o durumla düşmekten muhafaz etsin. Nusratullah Efendi hakkında böyle bir şey yok. Yani öyle bir şey dedi demiyorum yani. Ben bunu genel konuşuyorum. Orada da onu çok seven ikhvanlar olabilir. Hepsi kardeşlerimiz. Ama görev istenmez. Ver, verilir, alınır. Şimdi Efendi Hazretleri'ne arkadaşlar sordular. Efendi Hazretlerimiz böyle bazı şikayetler var. Çünkü öbür hükvanların dersi geçersiz meseleleri ve diğer hoca efendilerden e, şimdi mesela orada Viyana adamı nerede işte oralarda Hamza Hoca var. E ona gönderdi. E şimdi Yunus Emre Hoca Efendi'yi gönderecek. E, yine Almanya'ya görevlenmiş. efendileri tasvip etmiş, tensip etmiş. O gidecek. Yunus Emre isminde bir Hoca Efendi kardeşimiz e, Efendi Hazretlerimizin tensibiyle. Ondan sonra buradan Denizli İbrahim Efendi ta Alader Efendi'den kalma adam. E şimdi... Talha Der Efendi'nin ihvanı, Hazretleri'nin de talebesi, müridi. Adam gidiyor orada bir ders değişecek. Dersin geçersiz. Benden almazsan geçersiz. Ya adam nasıl gelsin bin kilometre? Orada Hoca Efendi'yi bulmuş, alıyor bu Efendinin yetkili izin verdiği adam. Şimdi Denizli İbran Efendi gider, Talha Hoca gider, Abdülmetin Hoca gider, Mustafa Özümşek Hoca Efendi'ye izin verilmiş. E, dün Efendi Hazretleri'ne sorulmuş, Mustafa Özümşek Hoca da gidiyor ya. E biri bir ders öğret. E, senelerin senelerini adam bu kapının adamı. Efe buyurmuş, versin. E şimdi burada, sen, ben olmaz. Burada efendim, efendi hazretlerinden izinli olmak kaydı şartıyla ihvandan isteyen kime rastladı, kime gönlü daha meyletti, kimin konuşmasını daha iyi anlıyor, ona gider, ondan dersini dinler, dersini yapar, allah Teala da onu seri sürgünü tamamlatır. Efendi hazretlerimiz hepsinin üstünde manen, hepimizden Allah'ın izniyle, Mevla'nın bildirmesiyle, hepimizin yaptıklarına haberdar oluyor. Zaten efendi hazretlerine bağlanıyor adam, kalbini ona bağlı, rabı tabi tek ona olur. Bak buradan onu da önemli arz edelim. Efendi Hazretlerinden başka bir kimseye bizim tarikat için konuşuyorum. Ama adam Adıyaman'a bağlı. Tabii ki şeyhine rabıta yapacak. Bize ne? Efendi Hazretlerine bağlı olan tarikat bir efendiden başkasına rabıta yaparsa helak olur. Helak olur. Çünkü Efendi Hazretlerimiz hakikaten 40 senelik yanında olmam daha da fazlası var, eksiği yok. Nefsiyle işi olmayan tamamen Allah adamı bizzat yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar da aklım başımda biriyim yani. İnsanı anlarım. Efendi Mevla ile devamlı. Devamlı Mevlasıyla. Gece Mevlasıyla uykusu yok, bir şey yok. Yani uykusu da murakabe. E dolayısıyla sen Efendi'ye rabıta yaparsan Mevla'nın feyzlerinden akseder, yansır. Ama şimdiki Efendinin vekili de olsa bir adam, isterse vekili şaha kalksın, en büyük vekili olsun. Tabi vekiller içinde de kademe farkı olabilir, fazilet farkı olabilir. Ben onu kabul ederim. Kıdem fazilettir İslam'da. Ve sabikunel evvelün ilkler var, kıdemliler var, takvası fazla olanlar var, ilmi fazla olan. Herkes ilim zahirdir. Takva batındır. Bunlar ayrı şeyler. Ama hiçbir kimseye rabıta yapmak, Efendi Hazretlerinden başka bizim tarikata bağlı olup da bana da rabıta yapabilirsin diye bir vekil diyemez. Bir vekil bunu dediği anda onu mutlaka sorgulayın. Burada bir şey var diye. Bunu bildirirsiniz Efendi Hazretlerimize. Bildiririz bunu. Asla rabıta yapılmayızdı kimse için vermemiştir. Halid-i Bağdadi Hazretleri Zülcenahin, Halidikoğlu'nun reisi kendisinden sonra bıraktığı İsmail Enarani Hazretleri, dört tane bıraktı. Niye dört tane bıraktı? Onu da şaşırdılar. Çünkü taun var, veba salgını. Üçü peş peşe öleceğini biliyordu mübarek. E, tabii da ölmeden evet söylüyor. E, Hacı Ramiteni, Hacı Azizan, iki oğlu ikisi de meşayıktan. Hangisini bırakacaksın? Küçük oğlunu bıraktı. Dediler işte efendi ağzına falan. Artık söylettiler yani. Dedi ki benden sonra az yaşayacak büyük oğlum 15 güne gider dedi küçük oğlum bu işi yürütür dedi sen ne biliyorsun evliya Allah'ın bildirildi bildirilen şeyleri ya ne biliyorsun kime bırakır ne yapar sen bunları niye konuşuyorsun efendiler hayatta başımızda efendin sonrasını düşünmenin ne manası var bir de sağlığında birisi kendine rabıta yaptırmaya kalkarsa ona rabıta yapan da helak olur rabıta yapılana da tehlike bu o da helak olur çünkü araya nefis girer sen e, efendi hazretlerinin makamında değilsin mürşidi kamil değilsin sana bir vekillik verilmiş aracılıktır bu yani dersi öğret bu noktada olup da e, bunu genel manada söylüyorum yani nusratullu hocayla ilgili değil yanlış anlamayın bunlar tarikatla ilgili özel önemli bilgilerdir ama bizim cemaatimiz dünyanın her yerine yayılmış ben bunlara kapı kapı gezecek halim yok onun için biz buradan bunu duyuruyoruz efendim tarikatın şeyhi kimse rabıta ancak ona yapılır ondan gayrine rabıta yapılmaz ama sağlığında bir şeyh derse ki bir halifesine sen müstakilsin, git seni şuraya tayin ettim, sen kendi rabıta yaptır, onu Şeyh Efendi izin verebilir. O Şeyh Efendi'nin yetkisindedir. Efendi Hazretlerimiz hiç kimseye böyle bir izin vermemiştir, yetki de vermemiştir. Halide Bağdadi kendisinden sonra bıraktığı halifelerine bile rabıta yapılmamasını, kendi ruhaniyetine vefat ettikten sonra da rabıtanın ona devam etmesini vasiyet etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunlar çok önemli meselelerdir. Efendi Hazretleri e, bu hususta bir şey buyurmadı. Amma ve lakin Halid-i ne diyor? Benden sonra şu diyor. Ondan sonra şu, ondan sonra şu, ondan Dört tane tayin ediyor. Ama diyor, rabıta bana devam edecek diyor. Dolayısıyla vefat etse bile bir mürşit rabıta bana devam edecek deme hakkına sahiptir. Vefatından sonra bile. Nerede kaldı ki sağlığında birisi çıkıp da bu vekile de rabıta olur diyebilir. Bunlar insanı manen çok tehlikeye götürür. Bu manevi işler başka işe benzer. Ondan sonra bir de bakarsın feyizin kaçmış, bereketin kaçmış. Ondan sonra Allah muhafaza bazı tehlikeler manevi reddolunmanın tehlikesi zahire de vurur. Adam ehl-i sünnetten de çıkabilir. Olsa dinden imandan da çıkabilir. Çünkü evliya Allah'a karşı hareket yapılmaz. Evliya Allah'ın efendim süngüsüne saplanmamak lazım. Evliya Allah'a karşı tazim, muhabbetle ittiba, intisap. Efendim, o kadar. Allah'a giden bir yol bulmuşsun. Sebepsiz döner, Allah en büyük azabı ona yapar. Madem buldun, bağlandın itaat edeceksin, ittibat edeceksin. Mevla bize böyle bir zat nasip etmiş. Efendim, her şey ile mükemmel. Hiçbir eksiği yok. E bizim artık ona itaattan, ittibadan başka, yani şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsa neyse, benden sonra halifelere oyun? Şu anda halifesi odur. E burada artık e, lafı ikiletmek caiz değildir. Bundan dolayı, e, yani Nusratullah Efendi'nin e, kardeşimizin artık efendilerin manen arz olan bir hallerdir. Bazı şeyler tabii aktarılabilir ama Efendi Hazretleri ne aktarıldığına bakmaz. Efendi Hazretleri kendi kararına bakar. Bazı kere bir şey söylersin. Yok, dursun der. Bazı kere bir şey varsın. Efendim sen istediğin kadar methet olmaz der. Yani kimsenin efendiye etkisi olamaz. Efendi yönlendirme, önletme lafları iftiradır yani. Kimse efendiyi yönlendiremez yani. Sen böyle büyük bir evliyayı, Gavs Müceddit Hazretleri'ni yönlendireceksin. O zaman sen ona uyma, yönlenen bir zata uyma zaten. Madem yönleniyor, onun bunu dinliyor, e sen bırak git tarikata çık yani. Biz onun asla yönlendirildiğini düşünmüyoruz, görmedik. Hep yanındayız. E çünkü senin dediğine göre hareket etmez ki. O kendine gelen ilham üzere hareket eder. Nusratullah Efendi kardeşimizden bundan sonra bu vekillik işini yapmamasını beyan etmiştir. Diğer hoca efendilerden, İstanbul'dan gidenler olsun. Oradaki hoca efendilerden işte demin birkaç isim verdim. Oradaki ehli bilir. Ramzi Hoca'dır. Yunus Emre Hoca da yakında gider inşallah. Orada da daha başka olabilir. Türkiye'den çok giden hocalar var. Gidenler, gelenler. Kardeşlerimiz on sonra buraya da gelebilirler. Senede bir kere zaten geliyor tatiline, şusuna bursuna. Ders zikrini öğrenme. İşte Türkiye'ye dolu gelen var işte. E, Türkiye'ye geldiğimiz zaten her vilayette hoca efendiler var. Bunlar da Allah Teala yollarını mübarek etsin. Efendim, bunu e, özellikle tabii yurt dışındaki kardeşlerimize duyuruyoruz. Madem Efendi Hazretleri Ahmet söylesin buyurmuş, ben burada hani Efendi buyurduğu için bunu söylüyorum. Yoksa beni çok ilgilendiren yani yetkili olduğum bir konu değil ama e, ulaşım açısından çünkü dünyanın her yerinde dinleyenler olması hasebiyle bunu söylemiş olalım, duyurmuş olalım. allah Teala Hazretleri, yani Nusratlı Efendi'nin burada bir şeyi yok. Efendi onu kovmuş atmış değil. Anladınız mı? Burada vekillik işi bir vergidir. Verilmiş. Şimdi de aldım diyor. Yani bu vekilliği o yapmasın. Diğer hoca efendiler devam etsin. Kendisi ibadet meşgul olsun. Zikri meşgul olsun. Ona karşı bir burada e, şey yok. Anladınız mı? Yani Mustafa Efendi Efendi kovmuş gibi haşa bir şey çıkarıp da benim bu laflarımdan onun aleyhine de böyle bir şeyler uydurmasın kimse. İftira olur yani Efendisi'nin dediği kadar. Bak sözler Efendisi'nin çok kısa biliyorsunuz konuşur. Yani şu anda buyurduğu kadarıyla vekil yani Vekillik yapmasın, Ahmet duyursun. Mevzu bundan ibarettir. Anladınız mı? E budur. O ona da acıma var burada. Kendisine de büyük meyve var. Kim bilir manen ne haller vardır. Meşayihin bildiklerini biz bilemeyiz. Ona da acıdığı için. Ona da acıdığı için daha büyük sıkıntılar olur. Manevi sıkıntılara girer. Maddi de girer. Laf dinlemeyen zahiri de sıkıntılara girer. Onun için laf dinlersek hepimiz kazanırız. Laf dinlemezsek hepimiz kaybederiz Allah muhafaza etsin. Bundan dolayı Efendim, e, Yurt dışında binlerce, on binlerce e, kardeşlerimiz var. Onlara bunu duyuruyoruz. Onlar bana itimat ederler. Birçokları da beni yakinen tanırlar. Efendi Hazretlerimin sözünden çıkmayacağımı da bilirler. Efendi Hazretlerime muhalif en ufak bir kelime de katmayacağımı bilirler. Ben bu işte en titiz olanlardan biriyim. Yani duyduğum kadarıyla kalırım, ondan ilerisine bilmem, gitmem. Ne buyurulursa onu yapalım. Onun da hakkında, bizim de hakkımızda Allah hep hayırlısını nasip etsin. Efendi Hazretlerimize tam ittiba nasip etsin. Rızası üzere yaşayıp ölmek nasip etsin. Onun müritlerinden olarak yaşayıp ölmek nasip etsin. Onun zerre kadar kalbini üzecek bir şeye düşme, hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Yurt dışında da yurt içinde de bütün ihvanımızı Allah'ım seyri sülüklerini tamamlama azmini ihsan etsin. Azimlerini güçlendirsin Allah'ım. Tarikat testlerimize kolaylıklar ihsan etsin. Gece namazına kolaylıklar ihsan etsin. En mühimi efendi hazretlerimizin sıhhat ve afiyette başımızda daim etsin, Amin. başımızdan eksik etmesin Allah'ım. Amin. Şimdi kısa bir dua edelim, bir de... E, annem için şeyleri toplayalım, şeyde yapalım, mezanın başında yapalım, miracın peşine yapalım. Rahman. Diğer e, vefat eden var mı bana denilecek bir şey? Evet. Subhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ali aliy ve sahbi ecmaîn. Yine alın siz canlı yani bu da canlı yani çünkü ölmüş olan cemaatler oluyor o arada yani hediye beklerler. Allahümme inne eseluke'l cennet ve na'udzu bike nar. cennet ve nar. cennet ve ma min nar ve ma min, min, -ma min Muhammed sallallahu aleyhi sellem. Ve na'udü bikem şerrimüstaadike min nebiyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ente'l müsta'an ve aleyke el belag ve la havle illa billahil <gülüyor> Allahümme nâs'eluke al minel hayri kullihi 'âjilihi vâjili mâ 'alimnâ ve mâ lem nâlem. Ve na'ûzü bike min şerri kullihi 'âjilihi vâjili mâ 'alimnâ ve mâ lem nâlem. Allahümme mâ qadâytenâ qadâ fe'alehâ kebte ve rushedâ. Allahümme Rabbena âtina min ladunke ve heyye lenâ minnâ rushedâ. Allahümme Rabbena âtîm lenâ nuran ve ğfir lenâ inneke 'alâ kulli şey'in kadîr, yâ erhamer râhimîn. Yâ erhamer râhimîn, yâ erhamer rahimin Recep ayının faziletli amellerine bizi muvaffak eyle, oruçlarına kuvvet nasib eyle. Ya Rabbi, fazlü kereminle Recep Ayn'da ne kadar kayırlı mübarek gecelerde, ne namazlar, ne ibadetler varsa, miraç gecesi dahil olmak üzere bizlere sen fazl-ı hepsinin bereketlerinden bizleri hissedar eyle ya Rabbi. Mahrum etme ya rabbel alemin ve ya hayran nas'ın. İstiğfara muvaffak eyle. Öğlenkinde arası yapılan istiğfarlara muvaffak eyle. Ve bu mübarek aydan af olmadan çıkartma bizi ya rabbel alemin. Senin ayındır, haram ayındır. Bizleri ehli sünnet itikadında olan bütün kardeşlerimizi kafirlere, münafıklara, ehli bit'ata haram eyle ya Rabbi. Haram ay hürmetine haram eyle ya Rabbi. Fazlü kereminle yar bize de hayırlı makbul ümreler, dualar nasip eyle. Ehl-i sünnetin Müslüman kardeşlerimizin dünya, ahiret ne muratları, hayırlı muratları varsa onları düşünerek, onları da niyet ederek dualar yapmak bize nasip eyle faz Fazlü kereminle makbulen mebruren dönmek nasip eyle. Yar helal mahalle tekrar tekrar bütün kardeşlerimize nasip eyle. Allah'ım sen fazlü kereminle oraya layık edeple müheddeb eyle. Oralarda da mekruh bir şey işlemekten muhafaza ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam huzur üzere selam verebilmeyi ve cevap alabilmeyi nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Gafletle bulunmaktan muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. İslam alemin ehli sünnete Ya Rabbi izzet ve nusretlerle teyit eyle düşmanlarımızı zelil ile, hakire ile ya Rabbi âmin diyen dillerine arca uzaktan yakından Ya Rabbi dinleyenler, nerelerden dinleyenler varsa hepsine Ya Rabbi dinledikleriyle amel etmek nasîpeyle, tesirlenmek nasîpeyle kalplerini zikrine, yoluna, seyri sülûke yönelt. Ya Rabbele âlemin evet. ve ya hayren nâsirîn ve ya Bir Meliha annemiz var, eski ikvan'da o da gözleri kör olmak üzere diye endişe ediyor, bir sıkıntısı var diye. Ona da Ya Rabbi Kur'an görüyor, bunlar yaşlı ihvanlar, hanım kardeşler bunlar zikir yaparlar, Kur'an'a bakarlar, işte Delail okurlar, Evrat Bahay okurlar. Sen onların, on da gözünü muhafaza eyle Ya Rabbi. Daha nice hastalar varsa acil şifa ihsanı, dertlilere devalar ikram eyle. Ya halamda yoğun bakımdadır, acı çekiyoruz, drabı da var, kanser sarmış. Kurban olduğum Allah'ım, barek Cuma gecesi hürmetine, Recep şerif hürmetine, iman selameti nasip eyle, hüsnü hatime nasip eyle, acısını dindir Ya Rabbi. Seyyatını mahveyle, Ya Rabbi hasenata tebdil eyle, Ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran fatihin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiy el habibil al alil kadri el el jahi ve ala ve sahbih subhane rabbika rabbil izzete amma yasifuna ve selamuna alel mursalina velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefi ruhin nebiyy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şahına ve la ruhu ruhuna even bomb hasatan bil rahman wa te nam fatiha